Esselamünaleyküm Haber. rahmetullahi ve barakatuhu. Alhamdulillahi Rabbi'l 'alamin. Vüsalatu ve selamü ala səydil mürcelin, Muhammedü ala alih ve səhabi وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رشولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ve barikle nafi ve elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hasuntukum bil hayy el kayyum allazi la yamutu billahi Muhterem dinleyenlerimiz, sarahlıyız, sevinçliyiz, neşeliyiz, mutluyuz. Çünkü Muhammed Mustafa'mızın sallallahu te aleyhi ve sellem dünyaya şeref bahşettiği Mevlid ayına Rabi'i'l-Evvel ayına girmiş bulunmaktayız. Biz sevinmeyelim de kim sevinse? allah Teala buyuruyor. Kul bi fadlillahi ve bi rahmeti, fe bizalike fel yefrahû fe min ma Habibim, ümmetine de ki, ancak Allah'ın lütfuyla, iyiliğiyle ve ancak allah Teala'nın rahmetiyle, merhametiyle ve acımasıyla sadece ve sadece bununla sevinsinler. İşte Allah'ın lütfu, rahmeti, fazl keremi, onların topladıkları maldan, mükten, yürüdüklerinden, stokladıklarından, dünyada da ahirette de kendilerine daha hayırlıdır. Şimdi bakalım, Allah'ın fazlul rahmetiyle sevinmemiz emrediliyor. Dünya hayatıyla sevinmememiz, arabayla, malla, mülkle, evle, barkla, çolukla, çocukla, neşelenmememiz, sevinmememiz, ya Allah'ın fazlul rahmetiyle sevinmemiz emrediliyor. Dünya hayatının geçici ile yaşantılarıyla sevinenler zemmediliyor ve ferihû bil hayâtid dünya, onlar o alçak o adi o basit o şerefsiz dünyanın geçici birkaç günlük hayatıyla ferahlandılar narahlandılar şımardılar çevirlendiler, hava attılar çalım sattılar Ama el hayatı dünya fil âhireti illâ metâ'. Dünyanın yaşantısı ahiretin yanında ancak geçici fani elden çıkacak basit bir hayattır, yaşantıdır. Sonunda insanı terk edecek, bırakacak bir hayattır. Ahiret öyle midir? Ahiret, ve inneddâru l âhiretel Gerçek hayat, sonsuz hayat elbette ahirettedir. Onun için dünya hayatıyla sevinenler, Sevinenlerin sevinçleri kursağında kalmıştır. Mezarlar yerin üstündekinden fazla insanlarla doludur. Üstünde 7 milyar varsa altında 70 milyardan fazla vardır. Sayısını ancak Allah bilecek kadar ümmetler kabirlerdedir. Bulan hepsi bir zaman dünyadaydılar. Bizden iyi yediler, içtiler. Kim bilir ne imkanlara sahip oldular. Geldi geçtiler. İse i̇şte dünya bitti. Neyle sevinecekler şimdi? Yedikleri yemeklerle mi sevinecekler? Uyudukları uykularla mı sevinecekler? Eşleriyle zevk etmeleriyle mi sevinecekler? Hangi zevkleri kaldı onlara? Ama Allah'ın en büyük lütfu rahmeti olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ki Habibim biz seni ancak bütün alemlere rahmet olarak onlara acıdığımız için gönderdik Allah buyuruyor. Bu itibarla o rahmetellil alemin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın acımasının bize lütfunun eseri olan zat bize gönderildi bu mübarek ayda. Şimdi Rabbimiz emrediyor söyle onlara ki topladıkları mallarla mülklerle kazançlarıyla değil sadece Allah'ın iyiliğiyle ve rahmetiyle sevinsinler. Yani seni onlara göndermiş olma nimetin var ya nimetlerin en büyüğü odur. Çünkü cennetin kapılarını açacak o Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan evvel kimse giremeyecektir. Cennet evvela ona açılacaktır. Ona inananlara açılacaktır. Ati babel cenneti yevmel kıyameti festeftehu feyekulu el ghadil men ente feyekulu Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Feyekulu ahadin qablek. muhtar Hadis'in başındaki hadislerde Kıyamet günü cennetin kapısına geleceğim. Bekçi bana diyecek sen kimsin? Ben diyeceğim Muhammed'im sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman bekçi ne diyecek? Ben de seninle emrolunmuştum ki senden evvel kimseye açmayayım diye Rabbimden emir almıştım. Senden evvel bütün peygamberlere cennet haramdır. Senin ümmetinden önce de bütün ümmetlere cennet yasaktır. Bu itibarla bize Rabbimizi tanıtan, bize Allah'ımızı bildiren, bulduran, namaz, oruç, hac, zekat, bütün ibadetler, bütün güzel ahlak, bütün faziletler, bütün bereketler, maddi manevi, dünyevi yukravi, sahip olduğumuz bütün nimetler, hepsinin veli nimetimiz olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem borçluyuz. Çünkü biz onun hürmetine yaratıldık. Biz Müz'in ona olan sevgisinin bereketine yaratıldık. Evet. Allahu Teala "Levlâke levlâk lemâ akhleqtul eflâk. Habibim sen olmasaydın, sen olmasaydı, seni yaratacak olmasaydım, felekleri de melekleri de yaratmazdım ve lemâ a'haru <gülüyor> rububiyyete Rabb'liğimi de ortaya çıkarmazdım. Gizli bir hazine olarak kalırdım." Allah buyuruyor. İmam-ı Rabbani kutsesin, mectubatında bunu naklediyor. Daha birçok ulema naklediyor. Ama hakim müstedirekte sayı hadis şerifte de Adem aleyhisselamın günah hatasından, cennetten çıkmasına sebep olan hatasından af istemesi anında Rabbimiz Te Tebarek Teala'nın onu ne, kim hürmetine mağfiret ettiğini beyan söz dediğinde buyrulan hadis-i şerifte Rabbimiz Tebarek Teala'ya Adem babamız en sonunda Es'elüke bi hakkı Muhammedin illa gafarteli. Muhammed'in baş hakkı için. ben affet illaki Rabbim deyince. Mevla sen onu nereden tanıdın soruyor. O da diyor ki ya Rabbim, Ben cennete girdiğim zaman, cennette yaratıldığım zaman. Baktım cennetin direklerinde, kapılarında, arş-ı da her yerde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. O zaman anladım ki bu Muhammed adını yazdığın kişi. Senin en sevdiğin kulun ki onun adını kendi adınla beraber yazdır. Ben de onun hürmetine senden mağfiret talep ediyorum. Deyince Rabbimiz tebareke ve teala Ey Adem! Seni Muhammed'imin hakkı için sallallahu aleyhi ve sellem bağışladım. O senin zürriyetinden gelecek son peygamberdir. Ama öyle bir makam sahibidir ki Velâlâ O olmasaydı seni de yaratmayacaktım. Ne demek bu? Adem oğullarını yaratmayacaktım. Yani bizler yaratılmayacaktık demek. O halde yaratılış sebebimiz Kainatın Efendisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyaya şeref bahsetmesi. O da gele gele gele gele işte bu mübarek Rabiülevvel ayında 1400 küsur sene evvel, efendim, bir Rabbin'in evvel ayının, on ikinci gecesi, pazartesi gecesi, seher vakti sabaha yakın, gün doğumuna yakın bir anda, Mehmet Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem, alemlere şeref bahşetmesiyle, Rabbimiz Tebarek Teala'nın, bu hikmeti ve bu gayesi, gerçekleşmiş olduğu, Âlemler nura gark oldu. Doğdu ol saatte ol sultanı. Din nura gark olduğu semavatü zemin. Gökler yerler parladı, aydınlandı. İnşallah tabii ki önümüzdeki Cuma'yı cumartesiye bağlayan 12. gece e, münasebetiyle e, radyomuzda sohbetimiz yayınlanacaktır. E, kandil münasebetiyle özel olarak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğduğu gece Vuku bulan hadiseler, e, irhasat, on sonra mucizeler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesinde e, göklerde, yerlerde, melekler aleminde, cinler, şeytanlar aleminde e, neler olduğu, insanlık aleminde neler olduğuna dair ne güzel kıssalar, rivayetler e, bütün inşallahurrahman e, tafsilatıyla sizlere anlatılacak inşallah bu frekanstan ayrılmayın, radyodan ayrılmayın. Ee, mübarek geceleri insanları haberdar edin. Ee, onlara da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkındaki sohbetleri, onun doğumuyla ilgili güzel rivayetleri, dinlemeleri hususunda teşvikçi olun ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleri cümlemize böylece nasip olsun kainat efendisi cümlemizin onu sevdiğimize dair şahidimiz olsun kıyamet gününde de elimizden tutan şefaatçimiz olsun sallallahu aleyhi ve sellem mizanda sevap tarafımızı ağır getirsin sırattan bizi şimşek gibi geçirsin cennetin kapısından bizi kabul etsin havdu kevserin başında bizlere mübarek eliyle kevser şarabından içirsin ve böylece dünya ve ahiret bütün saadetlerimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem vesilesi olsun sahibi ve vasıtası olsun bizler onun çok sonra gelen hemen hemen en sonlara doğru gelen aciz, zayıf ve garip ümmetleriyiz o bizleri çok severdi bizlerden bahsederdi daha biz onu sevmeden evvel o bizi severdi sallallahu aleyhi ve sellem biz şu anda yaratıldık bir şeylerden haberdar olduk da onu sevmeye başladık ama o bizi 1400 dört küsür sene evvel sevdi, bizden evvel sevdi. Bizim için ağladı. Sabahlara kadar uyumadı. E, secdelerde yalvardı. Her vesileyle bizim affımız için, mağfiretimiz için bütün kabul saatlerinde bizi dualarına ortak etti. Miraçtan Rabbimiz Tebareke ve Teala ile Hiçbir peygambere nasip olmayan bir şekilde vasf-ı ile e, Rabbimizi şikare görmek şerefine erdi. Ve o huzurda da, o makamda da salih kulları Allah'ın selamına ilhak etti. Biz ümmetlerine devamlı dua etti, şefaat etti. Ve sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesine Ya leceni kad lequytu ihvani Keşke olaydı ben kardeşlerimle kavuşsaydım deyince onlar teatüb etti. Eves ne i̇xvanık biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Allah? İşte senle beraberiz. Sen kimi arzuluyorsun? Dediklerinde entiboshabi. Siz benim arkadaşlarımsınız. Benim heveslendiğim, görmek istediğim, temenni ettiğim kişiler, benim kardeşlerim diye bahsettiğim, onlara hasret çektiğim kişiler. Ve lakin men bi velem Onlar benden sonra gelecekler. Beni hiç görmeden bana iman edecekler. Yevedduhu adum levrani nefsi ve malihi. Onların bana olan sevgisi o kadar ileri derecelere varacak ki onlardan her biri keşke malını, bırak malını, bütün varlığını, her şeyini değil, canını bile verip de beni bir kere dünya gözüyle görmeyi daha görebilsem diye temenni edecektir. Buyurarak Bizlerin ona karşı olan sevgisinden bahsetti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tabii ki her müminim diyen, her müslümanım diyen, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen de bu aşk olmayabilir, bu sevgi olmayabilir. Ama yine bugün e, dünyanın sonuna yaklaştığımız, kıyamete çok yaklaştığımız şu son asırlarda yine de Resulullah aşıkları sallallahu aleyhi ve sellem mallarından, canlarından, en yakınlarından, çoluk çocuklarından daha ileri derecede Allah'ın Resulü'nün sevgisini içlerine sindirenler mevcuttur. Onlar olmasa dünya durmaz. Bu direksiz kubbeler çöker. O aşıklar vardır, o dostlar vardır. Elhamdülillah. Tabi ben kendimi onlardan görecek durumda değilim. Onlardan olduğumu iddia edecek kadar da ahmak değilim, saf değilim. Biz sözde kalmış insanlarız. Allah hakikate erdirsin suretlerimizi hakikate tebdil etsin. Evet. Taklitlerimizi tahkika tahvil etsin. Ama ve lakin burada şunu da e, diyebiliyorum ki burada yayındayım, canlı yayındayım. E, radyomuzun bulunduğu e, binadayım. Şu anda mikrofonların karşısındayım ve buradan çıkıp inşallah tabii e, çoluğum var, çocuğum var, eşim var, dostum var onlara kavuşmak, görüşmek isterim tabii ama ve lakin Şimdi bilsem ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir kere şurada dünya gözüyle alenen göreceğim. Bunu şu anda bilsem ve bu fırsat bana verilse ve bu teklif benim önüme getirilse sunulsa ama bir şartla ki buradan sağ çıkmayacağım ve hiçbir sevdiğimi bir daha göremeyeceğim dünyanın hiçbir nimetinden istifade edemeyeceğim böylece ölüp Rabbime şu saatte kavuşacağım diye bir şart ve teklif ile bana bu sunulsa ben şu anda kalbimi yokluyorum, nefsimi bir sorguya çekiyorum, kendi kendime bir hesap kitap yapıyorum tabii ki burada ezbere atmıyorum. İnanıyorum kendimi Allah'ın izniyle imanıma ve Resulullah'a olan muhabbetime sallallahu aleyhi ve sellem e, güveniyorum ki ben onu bir kere görmeyi şu anda ölme şartıyla kabul ederim. Çünkü onu bir kere dünyada görmekle, sahabe-i kiram hazaratından olma şerefine nail olmuş olurum ki bu da benim ahiretim için bir teminat olur. Ve küllem vaadallahul Hüsn'a Allah'ın o sahabelerin hepsine de Allah en güzel makamı olan cenneti vaat etmiştir. Ağaç kerimesinden nasibim olur. O zaman tabii ki ölüm bana o kainatın efendisini e, görmek sallallahu aleyhi ve sellem ile gelecek olan bir ölüm bana her şeyden tatlı olur. Onun için sahabe-i kiram onun ardından çok zorlandılar. Onun arkasından dünya onlara zindan oldu. İştahları kesildi. Ne yediler ne içtiler. Böylece yaşadıkları ömürlerini Allah yolunda, cihatlarda, gazalarda ilim yolunda, onun hadis-i şeriflerini sallallahu aleyhi ve sellemin, sohbetlerini nakletmek, tebliğ etmek uğrunda ve bu İslam'a hizmet ve sile sile bütün dünyaya yayılarak dağılarak çile çekmek üzere e, kalan ömürlerini tükettiler. Ama vefat edecekleri zaman ölüm döşeğinde artık harp meydanında kimisi yatağında bu ümmetin şehitlerinin ekseri yatağında ölenlerdir. Yatağında ölen deyince şehitler var. Sahabe-i Kiram Hazaratı'nın birçokları Burada bazılarının ismini tabii söyleme vakit yetiştiremiyorum. E, o hale düştüklerinde hanımları, çocukları etraflarında ağlaşırken, bağırırken, e, onları tabii kaybetmenin e, acısını tadarken e, o zatların son sözlerinde Gedennelkel ehibbete Muhammedan ve sahbehu sallallahu aleyhi ve sellem ve redvanullahi bu gibi sözler Ağızlarından son nefeslerinde dökülmüştür ki bunun manası üzülmeyin ağlamayın ben hiç üzüntülü değilim ben çok sevinçliyim çünkü bugün dünyadayım yarın dostlara kavuşacağım Muhammed Mustafa'ma kavuşacağım sallallahu aleyhi ve sellem onun kıymetli sahabesiyle buluşacağım demişlerdir. E demek onu ne kadar sevmişlerdir. Şimdi sevgi lafla olmaz sevgi alamet ister sevgi delil ister evet aşk kuru lafla iddia ile olmaz seven sevdiğinden başkasını gönlünde dilinde koymaz sevdiğine o kadar düşkün olur ki onun eserlerine onun sünnetlerine, onun izlerine, onun yollarına, onun sohbetlerine, onun konuştuklarına, onun yaptıklarına, onun sevdiklerine o kadar düşkün olur ki bu sevgiyi ispat eder. Yoksa dava delilsiz olmaz. Lafla herkes ben seviyorum Allah'a canımdan çok, peygamberi canımdan çok diyebilir. Ama ispat istediği vakitte sınıfta kalır. Allah bizi o hale düşmekten muhafaza buyursun. Şimdi bu vesileyle tabi çok uzun tutamıyorum bu ara sohbetlerimi. Hem kendi biraz rahatsızlıklarım devam etti. Grip halim olsun vesaire bazı hastalıklar geldi mi gitmiyor. E, bu gibi uz uzayan hastalıklarım nedeniyle. Ondan sonra e, kitap çalışmalarım nedeniyle gece sabahlara kadar Allah sizi inandırsın yatağa giremiyoruz. E, ve e, namazla ilgili eseri hazırladık ettik baskıya verdik. İnşallah Kadir gecesine 600 küsur sayfa olarak Mübarek namazla ilgili Muhammed Mustafa'mızın son vasiyetini yerine getirmek üzere sallallahu aleyhi ve sellem namaz konusunu e, işledik. Tam mevlid kandiline denk getirerek kainatın efendisi vefat ederken yine biliyorsunuz rabil ayında doğdu, rabil ayında vefat etti. Yani rabil 12'sinde doğdu, rabil 12'sinde vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem bu itibarla e, bu mübarek ayı hem doğum ayı hem kainat efendisini sallallahu aleyhi sellem kaybettiğimiz ay... Bu, bu münasebetle de hem tabi sevinçle üzüntüyü birlikte yaşıyoruz. Cainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurulardı ki her kim her kime bir musibet bir felaket bir bela vurursa tabi bu bunun boyutları farklı olabilir. Evlat acısı çok de, zor derler. Allah muhafaza buyursun tabi tadanlar yaşayanlar olmuş anlatıyorlar. Efendim, ana, ana acısı, baba acısı, kardeş acısı, eş acısı, dost acısı bunlar e, hocaların, e, mürşitlerin kayıpları gibi çok büyük acılar yaşanıyor, e, yaşanmakta ve yaşanmış. Kainat Efendisi buyuruyor herkesin başına çok çeşitli malında, canında maddi, manevi musibetler gelebilir. Kime bir musibet vurursa fel yetezekkar musibettehu biy beni kaybetmesiyle benim vefatımla başına gelen musibeti iyi düşünsün. Çünkü benim ölümümle bu ümmetin arasından ayrılmamla bu ümmetin kaybı ve musibeti o kadar büyük olmuştur ki onun yanında hiçbir musibet üzülmeye değmez. <gülüyor> Musibetlerin en büyüğü, benim kaybımdır buyuruyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem tabi ki anamıza üzülüyoruz, babamıza üzülüyoruz çocuğumuza üzülürüz, eşimize, dostumuza üzülüyoruz, yanıyoruz. Bu doğaldır. Ama kainatın efendisini kaybetmişiz. Sallallahu aleyhi ve sellem canımızdan bize daha yakın olan Muhammed Mustafa'mızı kaybetmişiz. Sallallahu aleyhi ve sellem bundan büyük bir musibet olabilir mi? Fe inneum len yusabu bi nisli buyurdu. Çünkü ümmetim benim kaybımla Uğradıkları bir musibet gibi, bir felaket gibi bir şeye daha kıyamete kadar uğramayacaklar. Çünkü kıyamete kadar bir daha Muhammed Mustafa yok ki sallallahu aleyhi ve sellem onu kaybedenler bunun misli bir musibete uğramış olsunlar. Onun için hem bulduğumuz ay hem kaybettiğimiz ay sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, bu mübarek vesilesiyle, Dedik namaz kitabını yetiştirelim. Çünkü Resulullah'ın son vasiyetleri vefatından evvel. Yine böyle bir mübarek ve böyle velayında ayında. Tam son kelimeleri, son cümleleri artık bayılıyor, ayılıyor. Kendisi sıtmaya tutuluyor. Hayber'de yediği biliyorsunuz e, zehirli lokmanın eseri, tesiri üzerinde belirmiş. Her sene onu yoklamış. Son nefesinde de o Yahudi kızının e, yemeği zehirlediği yemeğin etkisi kendisinde belirerek kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi olduğu gibi, şehitlerin de efendisi olma şerefine ersin ve Yahudi milleti birçok peygamberin katili olma e, şerefsizliğiyle anıldığı gibi, en son ve en büyük peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de katili olmakla kınansın ve lanetlensin diye, Allah Teala'nın takdiri ya bu, 63 yaşına geldiğinde, Yine bir rabi evvel ayında o zehirin tesiriyle kainatın efendisi şehit olacakken baygınlık geçiriyor, ayılıyor abdest alıyor abdest alıyor, namaza kalkacak gücü bulamıyor, tekrar bayılıyor bir daha ayılıyor, su getirin diyor, suyu getiriyorlar, üç kere bu şekilde abdest al al alabildiği halde, zorla alabildiği halde abdesti bitirip de namaza kalkacak güç bulamıyor, sahabe dışarıda mescid Hıncağınç dolu namaza onu bekliyorlar. Her seferinde çıkıp onlara kıldırıyor diye çık bekliyorlar. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem çıkacak güç bulamıyor kainatın efendisi. Nuru eba bekrin fel yusallim bin nâz. Ebu bekre söyleyin insanlara namaz kıldırsın. Benim artık takatım kalmadı. Ben oturduğum yerde halimde zor kılıyorum. Cemaate kıldıracak ve onların arasına çıkacak takat bulamıyorum. Buyurduklarında sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin... Koynunda, kucağında, mübarek eli dik vaziyette son sözlerini söylüyor. Hatta söyleyemiyor. Boğazında sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek boğazında sözler düğümleniyor. Bir e, artık harfler tam duyulamaz hale gelinceye kadar, bir e, ses ve nefes haline alıncaya kadar... Son sözleri, asla salah as namaza dikkat edin, ümmetim namaza dikkat edin, ve ma melekete bir de son vasiyetim olsun, sahallerinizin malik ve sahip olduğu köle ve cariye yanınızda çalıştırdıklarınız, işçilerin kul haklarına e, maruz kalmamaya dikkat edin, kul haklarından, işçilerinizin özellikle yanınızda çalıştırdıklarınızın haklarından sakının, ve son sözü, es-salah, es-salah, namaz, namaz, namaz, son vasiyetim namaz diyerek, hatta diyemeyecek halde nefesiyle mübarek sesinin artık içerisinde, düğüs sesi, mübarek sesi içerisinde çınlıyor, mübarek göğsünden doğru, mübarek ağzına geliyor, e, tabi ses kalıbına dökülüp de rahatlıkla çıkamıyor, mübarek ruhunu Allah'ına teslim ederken, es-salah, es-salah, namaz diye diye, Şehit oluyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Madem onun son vasiyetidir ve bizim ilk sorulacağımız şeydir kabirde. Onun için namazla ilgili bu eser inşallah. Kandilde mutlaka sorun. Kandil günü, kandilin günü mutlaka namaz e, e, isimli eserimiz dinin, direği müminin, miracı namaz isimli büyük eser. 600 sayfa. E, ne ayetler hadislerle ne eğilimlerle beraber sizlere hiçbir yerde bir arada bulamayacağınız hiçbir kitapta bir arada bulamayacağınız yüzlerce kaynaklar açarak sabahlara kadar uyumayarak bunu hazırlamayı Allah nasip etti Rabbim muvaffak etti bu kadar hastalıklarımıza rağmen ne yapalım ölmeden evvel bir şeyler yapalım bir şeyler bırakalım ne demiş eşek ölür semeri insan ölür eseri bunlar okunsun dinlensin bir kişi namaza başladı mı benim karım olsun benim kazancım o olsun İnşallah o namaza başlayanların da bize duaları, şefaatleri nasip olsun. Biz de onlar hürmetine kurtulalım inşallah. Onun için. Şimdi, tabii ki Muhammed Mustafa'mızın sallallahu ale aleyhi ve sellem en çok önem verdiği namaz konusunda yaptığımız gayret nedeniyle birkaç haftalardır demek istediğim konu, oradan girdim konuya. E, sohbetlerimizde biraz kısa konuşmalar icap etti. Yorgunluklar oldu. Yurtdışı seyahatlerimiz oldu. Mevlana Yakup Çerh'ın Hisari, Sacekistan'da silsilemizin ulularından, Şah-ı direkt eline almış halifelerinden, onun ziyareti müessar oldu. İmam-ı Tirmizi, Tirmiz'de, o mübarek sahibi, Hakim-i Tirmizi evliyanın reisi, Nevadirül Usul sahibi, Rabbül Üzzeti Rabbimiz Sebareke ve Teala'yı mana aleminde bin kere görmüş. Dünya gözüyle, Resulullah'tan başka sallallahu aleyhi bize göremedi. Ama eli i görer, e göre rüyada görülür. İmam-ı Azam Efendimiz 99 kere gördü. Dedi ki ya çok pişman oldu. Yüzüncü de bir daha göreceğim soracağım kıyamet günü azaptan neyle kurtulacağım. İşte Sübhanel ile ve Sübhanel Vahid ile Hac. Yüzüncü kere Rabbimizi gördüğünde İmam-ı Azam Efendimiz'e sabah akşam bu tesbihleri okuyan... Dualarım kitabı var benim. Dualarım kitabında bulursunuz. Şimdi ben tam sayfasını veremiyorum ama kiristinden bulursunuz. İmam-ı Azam'ın e, tesbihleri diye geçer. Sübhanelebediyyilebed, Sübhaneleveahedlehad. Böyle devam eder. Her kim bunu sabah akşam okursa azabından kurtulur buyurdu bevla. Bu i̇şte İmam-ı Azam Efendimiz'e yüz kere görmek nasip oldu. Hakimi Tirmizi Hazretleri Evliya'nın reislerinden akaidin tafsızan akaidin Akâidin Hamişinde yazar. Şehirlerden, aşehirlerden orada notlar da düşer. Hakimimiz buyurur ki Rabbul İzzeti, mana aleminde rüyada tecelli tarifiyle bin kere gördüm. Allah Allah. Dedim ki Ya Rabbi, son nefeste imanımızı nasıl kurtaracağız? Buyurdu ki Sabahın sünnetiyle farzı arasında. Ya ya kayyum ya kalbi Ya Allah ya Allah ya Allah. 40 kere en ortası üç kere en azından bir kere okuyan. Son nefeste imanı kendisine bağışlanacaktır. Hakim itirbizci adlarının bize ne böyle hediyeleri var, ne eserleri var. Bu da dua kitabında bulursunuz. Sabahın sünneti ile farzı arasında, sabahın sünnetinden sonra okunacaklar. Bahsinde iman kurtaracak, bahsinde alfabediklerisinde bakarsanız bulursunuz. Şimdi tabii ezberden sayfaları akla tutamıyorum. Değişik baskıları da olduğu için sayfelerde değişebilir. Elinizde olan kitapların sayfeleri de farklı olabilir. Bu itibarla hakim itirbizci hakemizi ziyaret ettik. Otur halaat-i nattar Hazretlerimiz katkes sallallahu ru yine e, e, Çirmiz'den 150 kilometre kadar e, efendim Donev denen bölgede o büyük veli Ruslar tabi yıkmışlar camisini, dergahını ama kadr-i şerifi öyle duruyor. Yanda Şeyh Şadi Azderi 40 farsah Allah Teala ona şefaat hakkı vermiş. 40 farsah'lık şimdi hesaplan 200 küsür kilometre ediyor. Kabrinin civarında 240 kilometreye kadar kimler yatıyorsa imanlı ölmüş, Allah ona şefaat hakkı vermiş. Ve öyle büyük veli. Ondan sonra Kadir Muhammed Zahid hazir Vahşi Var köyünde dağda, tepede bir gece ona gittik nasip oldu. Birkaç gün içinde böyle ziyaretler oldu vesaire. Sizleri de unutmadık elhamdülillah, sizleri Allah için sevdik, Allah için kardeş olduk, Allah için dost olduk. Bu bizim sevgimiz, muhabbetimiz inşallah... Ee, bir günlük iki günlük değil pazara kadar değil mezara kadar da değil İnşallah mahserde sonsuza kadar cennette sonsuza kadar Allah için birbirini sevenler Allah için bu sohbetlerde bu derslerde birleşenler bir araya gelenler dünyanın her neresinde şu anda nereden dinliyorsalar Allah şahittir ortaktırlar hepsine dualar ettik. Kadir Muhammed Zahid Hazretleri, Yakup Şerif-ül Hazretlerimizin torunu, silsilemizde inet Derviş Muhammed Hazretlerimizin dayısı ve kendisi de silsilemizden Ubeydullah Rar Hazretlerimizin halifesi, onu kabri şerifi nasip oldu elhamdülillah. Ondan sonra Buhara ziyaretleri nasip oldu. Büyük Şeyh Efendi Abdülhalik-i Hücdüvane Hazretleri, Haciken yolunun kuran Naksimendi Hazretlerimizin e, mana alemindeki üveyşi tarikiyle kendisini manen yetiştiren kendisinden, ee, çok seneler evvel hatta yüzlerce sene evvel vefat etmesine rağmen ruhaniyetiyle Cahenci Baba Hazretlerimizi terbiye eden Hz. Ali selamdan nefes dersini alan o mübarek Abdülhalik Cudivani onun halifesi Arif Ri ve Geri Hazretleri onun halifesi Mahmud İnciri fakih nevi onun halifesi Gazi Ali Rami te ni Gazi Azizan Hazleri, onun halifesi efendi Muhammed Baba sen mağazi Hazretleri 2002 senesinde diyor imam Kabri şerifi onarılırken diyor, tabi taşın yerine göre bir hesap yapılaraktan kazı yapıldığı etrafı binaysı yapılacakken, meğer o taş tabii 700-800 senelik, kabri şerifler taşın yerinin şaşmasından dolayı mübareğin diyor, cesedi şerifi çıktı diyor, 2 metre boyunda, 700-800 senelik mübarek cesedi şerif aynen dur. O beyaz sakallar bir çıktı diyor. Yüzünü diyor bakmak yanına yanaşmaya cesaret edemedik mübarek yüzü. Bir rüzgar, bir fırtına kadı vardı orada. Hemen kapatın hemen mübarek yüzünü. Dedi zor kapattık diyor 2002 senesinde anlatıyor orada imam. Muhammed Baba Semmati Nasipendi keşfeden, daha doğmadan evvel, kasrı Hinduvan yakında kasrı Arifan olacak diyen, ve buradan birer kokusu geliyor diye Nakşim doğacağını müjdeleyen, doğduktan sonra yine oradan geçerken, koku arttı herhalde doğmuş olması gerek, Nakşim kucağına dedesi getirip koyduğunda, dua ihmet buyuran, 18-19 yaşlarına kadar, sağ Nakşim terbiye eden, sonra terbiyesini Seyyid Emir Gülal Hazretlerimize emanet eden ve vasiyet eden, ondan sonra Seyyid Emir Gülal onun ziyaretini nasip oldu, kabrişi şerifini açmışlar, tam saferin son çarşambası, ikinci saati, dua kabul saati, Aman ya Rabbi bir tecelli, bir feyizler yağıyor. Kabri şerif açılmış böyle. Azıcık bir toprak tam kendi içinde bulunduğu yer kalmış üzerine kubbesini falan. Tabi yıkmışlar, onarıyorlar, yeni bakımlar, etraf düzenleme yapıyorlar. O saatte elhamdülillah çok dualar nasip oldu oradan Şahı Naksim kıymetli anneleri. Oradan da Şahı Naksifend Hazretleri, Allah dostlarının Şahı Padişahı, Nakşi yolu kendisine verilmiş olan o yüce zat, ya Rabbi bir yol istiyorum senden giren yolda kalmasın mutlaka sana kavuştursun diye duasına kabul eseri gören ve kıyamete kadar yolu devam edecek olan o yüce zat elhamdülillah onların ziyaretleri nasip oldu. Tabi bu vesilelerle sizlere çok hayırlı dualar nasip oldu elhamdülillah yine de devam ediyoruz. Bugün yine ne ziyaretler yaptık elhamdülillah Murad-ı Münzevi Hazretleri. İmam Masum Hazretlerimizin halifesi, İstanbul'umuz Zayıf Sultan'da, Evliya'nın reisi nasıl kokuyor Ya Rabbi giden herkesin burnuna vuruyor Allah'ın izniyle. Nasıl bir rayihalar. O dostların, o velilerin bu yüce zatların himmetleri hep üzerimizde. Rahman bu itibarla saatler, vakitler biraz yetmiyor. Allah ömürlerimize bereket versin. Vakitlerimize bereketler versin de daha çok hizmet edelim, çalışalım diyoruz. Ancak sizlere Günün gündemin önemiyle ilgili konuşmalar yapmak durumunda mecburen kalıyoruz. Tefsir dersimiz de tabi devam edecek ama, Adem Aleyhisselam'ın ile ilgili konulara, ayetlerimize geldik fakat, şimdi Rabbi'ül evvelayı geldi, Adem Aleyhisselam'ın da hürvetine yaratıldığı, hilafet sırrının, işte yeryüzünde halife yapacağım diye Rabbimizin meleklere, e, haber verdiği, o olayların, geçen derslerde anlattığımız, o olayların, sırrı tecelli etti. Ve Allah Teala'nın en büyük halifesi Allah Teala'nın en büyük sevgilisi Muhammed Mustafa teşrif etti. Sallallahu aleyhi ve sellem, buyurulduğu ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Allah'tan size nur geldi. Nurların nuru geldi. Güneşin ayın bile ışığını kendisinden aldığı Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem alemlere şeref bahşetti. Onun için ...tabii ki ondan bahsetme zamanıdır... ...onu metheden ayetler okuma zamanıdır... ...bu mübarek ayın tamamı... salavat i şerifelerin artırılma zamandır... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anısına... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini... ...gösterme adına... E, ...ondan bahsetme, ondan bahsettirme... ...onu anlatma, onu tanıtma... ...onu sevme, onu sevdirme... çocuk çocuğumuzu onun sevgisini açlama... ...efendim üzere... ...gayret ve faaliyetlerin... E, ...belirgin hale gelmesi gereken mübarek ay geldi... ...şimdi... Muhammed Mustafa'mızın bize emirleri var. Sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim emirlerini yerine getirmeye muvaffak eylesin. <gülüyor> Çocuklarınızı üç hasret, üç kıymetli huy üzere terbiye edin, yetiştirin. <gülüyor> Başta peygamberinizin sevgisi. İşte bu peygamber sevgisi ki bütün sevgileri geçmeli. Ana baba sevgisini aşmalı. Karı koca sevgisini aşmalı. Çoluk çocuk sevgisini, mal mülk sevgisini... Hatta candan ileri geçmeli çünkü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, "La hatta kona ve malii ve Sizin biriniz beni anasından babasından, malından mülkünden, oğlundan kızından gidiyor. Diyelim başta malından mülkünden, oradan anasından babasından. Ondan sonra oğlundan, kızından daha yakına doğru geliyoruz. Çünkü insan tabi evladı, ciğerparesi öyle. Maldan sonra ana baba tabi maldan daha çok sevilir. Ondan sonra çoluk çocuk belki ana daha da ileri geçiyor. Hepten parçası oluyor insanın. Ondan sonra tabi geliyoruz, geliyoruz. Cana geliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hatta öz canından da ileri sevmedikçe... Tam bir imana sahip ve malik olamaz. Kim ne derse desin olamaz. Çünkü Muhammed Mustafa hakkında Rabbimiz Sebarek ve Teala ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? ve nebiyevla bil müminine min enfusi. O benim peygamberim, o inanan kullarıma canlarından daha yakındır. Canlarından ileri. Allah Teala buyurur ki senin canın senini ce cehenneme atar. Ateşe satar. Senin nefsin sana ne zararlar açar. Ama benim bir peygamberim var. Senin canından, öz nefsinden çok seni düşünür. Senin kurtuluşun için uykularını feda eder. Aç kalır, susuz kalır. Hicretler yapar mağaralarda haftalarca. Ayaklarına dikenler batar. Ayakları kan içinde kalır. Mübarek dişi şehit olur. Mübarek başı yarılır. Efendim neler çeken, neler çeker. O yolda zehirlenir. 63 yaşında şehit olur, vefat eder. Bütün çektikleri... Sırf senin cennete girmen için, senin cennette Allah'ın cemalini görmen için, senin dünyada da cennet hayatı yaşaman içindir. Kendisi için hiçbir şey istememiştir. İstese Uhud dağlarını, efendim, Hira dağlarını, sevir dağlarını peşinde altın yapıp istediği yerde bozdurup harcayacak imkanlar Allah Teala tarafından kendisine arz edilmiş iken o fakirliği tercih etmiştir. O hasır üstünde yatmayı tercih etmiştir. O arpa ekmeğinden doymamayı tercih etmiştir. O açlığa, her türlü zahmete, uykusuzluğa katlanmıştır. Ama senin benim cehenneme girmeme razı olmamıştır. Onun için Rabbine ne kadar yalvarmıştır. Son haddine kadar bu e, hakkını kullanmıştır. Ve hatta bir duası var ki, yüzde kabul ve ettiği anda kabul geciktirilmeksizin kabul edileceği kense vaat edilmiş her peygambere verilen bir duadır bu ve her peygambere her peygamberin küllü nebiyin duası kabuldur ama bir de anında kabul meselesi vardır. Çünkü mesela Musa Aleyhisselam Firavun'un helakine beddua etmiştir. Gale kadücübet davetü duanız kabul olundu diye Harun Aleyhisselam'la beraber Allah tarafından icabet eseri görülmüştür. vadi buyurulmuştur ama kırk sene sonra Firavun Kızıldeniz'de balıklara yem olmuştur. Demek ki peygamberin duası da olsa kırk sene sonra da çıkabilir. Ama her peygambere bir dua verilmiştir. Tek bir dua hakkıdır bu ve o dua yapıldığı anda mutlaka... Bu anda geçerlidir. İşte her peygamber bu duayı dünyada sıkıştığında kullanmıştır. Nuh aleyhisselam dünyayı tufan ederek kullanmıştır. Efendim Nuh aleyhisselam misafirlerine saldıran kötü livata yapmak için e, ona saldıran o sapık toplumunu helak etmesi için Allah'a yalvararak kullanmıştır. Efendim Nuh aleyhisselam Denizin eşiğine geldiğinde ümmetiyle beraber firavun arkasında denizden çıkıp selametle kurtulmak için kullanmıştır. Her peygamber sıkıştığında mutlaka bu duayı kullanmıştır. Çok daraldığı bir noktada bu duasını e, Rabbisine arz etmiştir, kabul eserini görmüştür. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neler çekmiştir, neler çekmiştir. O Mekke döneminde 10 sene, o çileli yıllar, 13 sene kadar süren o yıllar, o taife gitmeleri, o yollarda ne taşlanmalar, ne muhasaralar, kaç sene Mekke'de efendim kuşatma altında kalmalar, ondan sonra açlık, susuzluk vs. eziyetlere maruz kalmalar. Neler, neler, neler, neler, neler, o hicretin zorlukları vesaire, ondan sonra kadar harpler, Dime ve Oğut muharebesinde, Mübarek kişi şehit oldu Mifer'inin demirleri mübarek yüzüne geçtiği anda Hazreti Hamza şehit olmuş yetmiş şehit. İslamiyet'in az daha sonuna mal olacak şekilde bir tedirginlik var. Ondan o Hendek Muharebesi kafirler 15 bin kişilik orduyla Medine'nin etrafı çevrilmiş. Medine'de ithalat yok, ihracat yok, açlık susuzluk baş göstermiş, yiyecek yok, içecek yok, Taş bağlamışlar karınlarla artık Medine düştü düşecek halde beklenirken değil mi? efendim o Hayber düşürlememiş. ondan sonra Hayber'in kalesinin dibinde ne kadar muhasaralar ne zorluklar, Hüneyn Muharebesi'nde ne dağılmalar, ne bozgunlar, peşinde toparlanmalar vesaire yani hangisini anlatacağız kainatın efendisinin o 23 senelik nübüvvet döneminde 40 yaşından sonraki hayatını ele alırsak 23 senelik hayatında çekmediği çile kalmamış sallallahu aleyhi ve sellem o duayı da bir kere kullanmamış. Neden? Çünkü mahşer daha zor. Ümmetim mahşerde çok dara düşecek. İşte ben duamı mahşerde ümmetim için sakladım ki orada ya Rabbi şefaat hakkı ver diyeceğim. Ve ümmetimden şirk koşmayan ne kadar da günahkar olsalar hepsini kurtaracağım. İşte budur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hangisini anlatacağız biz burada yarım saat bir saatlik bir konuşmamızda. Ancak tabi bu konuşmaları takip edin. Yani Mevlid gecesi inşallah çok daha güzel sohbetler olacak. Bunları dinleyin. Şimdi okuduğum ayeti ile Allah'ımız bize ne büyük lütufta bulunduğunu beyan ediyor ve bu lütfundan bahsederken bence bu ayeti kerime Rabül Evel ayı girdi tabi ikisi olmuş benim de haberim e, tam olmadı sefer ayı çıktı yolculuklardaydım sefer ayı çıktı çıkmadı Rabül Evel hani biri mi ikisi mi o arada ben de seyahatlerden e, dönmüş idim e, Mikail amcamızı kaybettik tabi benim 20 senelik ...arkadaşımız, abimiz, büyüğümüz... ...bize çok emeği var, cemaata çok emeği var... ...çok hizmeti var... ...yani sadık bir yer, vefalı bir insan... ...kötü günlerde yanımızda olmuş... ...hizmet etmiş bir insan... ...Allah ehli, namaz ehli, cemaat ehli... ...cemaati bırakmamış, hiç bırakmamış... ...ibadet, ibadet, ibadet... ...hakikaten şahidiz yani kendisine... ...mübarek bir insan... ...tabii o vefat etti... ...gittik hastaneden, mübarek yüzünü açtık öyle... Kendisine okuduk, dua ettik falan, ertesi gün cenazesini kaldıracağız. O sabah, cuma ise işte sabahdan sonra yattım, sabah namazından sonra, işraktan sonra e, rüyamda görüyorum, onun cenazesinde konuşuyorum. Onun cenazesinde kendim konuşuyorum kalabalık bir cemaate, bu Adi Kerim'i okuyorum. Sonra tabi uyanınca, ya nedir, ne alaka falan diye düşünürken, Baktım ha Rabi'ül evvel ayıdır hem Resulullah'ın da vefat ayıdır hem doğum ayıdır hem vefat ayıdır. Kale amcamızı da mübarek ayda kaybettik hemen ikisinde. Ha, o cenazede konuşulurken bu ayet bana okutuluyor cemaate. Cenazenin önünde cemaate bu ayeti okuyorum diye görüyorum. Ondan dolayı hatırıma bu ayet-i kerime geldi dedim. Efendi Hazirimiz de Rabi'ül evvel ayında ve mevlid gecelerinde bu ayet-i kerimeyi çok okurlardı. Fakat tabi değişik ayetler okuyoruz değişik senelerde. Onun için belki aklımıza gelmeyebilirdi. Yine cenaze münasebetiyle Allah'ımız bize bu ayet-i kerimeyi tekrar hatırlatıyor. Allah Teala bize ne büyük iyilik ettiğinden bahsediyor. "Taqadde mennallahu alel mu'minin. Andolsun gelbette muhakka. Allah o inanan kullarına çok büyük iyilikte bulundu." Şimdi ey müminler, kadınınız, erkeğiniz, zerre kadar imanınız olan herkese Allah Teala söylüyor. Allah size çok büyük iyilik yaptı diyor. E şimdi hangi iyiliğini sayalım? Ve Allah nimetlerini saymaya kalksanız Deliopos'taki gibi sayılır mı? Sayıp bitiremezsin. Ama Allah teala bunu ben çok büyük iyilik yaptım. Ama peşinden de hangi iyilikten bahsettiğini açıklıyor. Tabii ki. Varlığınız nimet, sağlığınız nimet, yediğiniz nimet, içtiğiniz nimet. Bir nefesin tıkansa, dünya senin olsa verirsin. Bir nefes alıp verebilmek ne nimet değil mi efendim? Ne büyük devlet. Halk içinde muhteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihan daha bir nefes suhat gibi diyor. Kim kanuni efendim millet diyor aman hükümetin başına geçsem. Aman başbakan olayım, aman cumhurbaşkanı olayım, yok kral olayım, padişah olayım, vali olayım, şu olayım, bu olayım. Her şeyden üstün tutar o yetkiyle olmayı. Ama diyor bak gel ki ben dünyanın en büyük padişahı olmuşum ama bir karnım ağrısa, bir efendim dişi ağrısa, bir başı ağrırsa kafayı vuracak duvar arıyorum. Padişah olsan ne yazar? Bir nefes sağlık sıhhat gibi diyor bir devletle nimet olamaz mesela. Şimdi hangi nimetleri sayalım? He? Bir yerimiz ağrımayan yerlerimizin hiçbirinin nimet olduğunu farkında bile değiliz. Ağrıyınca ağrımamasının nimet olduğunu anlıyoruz. Bunca senedir benim kulağım hiç ağrımadığı için ben bir şeyden haberim yok. Ama kulak ağrısı çekeni anlayınca, ha kulağın ağrımaması da bir nimet. Karnın ağrımaması da bir Başın ağrımaması da bir Binlerce milyonlarca bin, ne kadar kilometrelerce damar var. Bir <gülüyor> damarın tıkanmaması ne nimetmiş. O damarlar hep açık da ben burada konuşabiliyorum. Sen orada dinleyebiliyorsun. Bir ufaklık damar tıkansa, bir bilmem ne olsa pıhtı atsa, beyin gitti şura gitti bura gitti, felç oldu şu oldu bu oldu. E yani nimetlerin hiç. Hangisini söyleyeceğiz? Ama Mevla buyurur ki... ...ben onlardan bahsetmiyorum. Benim nimetim... sayısı sonsuz. Ama ben... ...en büyük nimetimden bahsediyorum. İzme'e zevihim rasûlen min Onlara... ...kendi içlerinde, kendi aralarında... ...tanıyıp bildikleri... Muhammedül Emin diye güvendikleri sallallahu aleyhi ve sellem... ...kendi cinslerinden... ...bak melek cinsinden olsa... ...melekle görüşmeleri, konuşmaları... ...ve ona uymaları, ayak uydurmaları... ...zor olur. Uçar, kaçar... Melek bu görünür, görünmez, uyumaz, yemez, içmez, erkeklik yok, dişilik yok, yemeğe ihtiyaç yok. Yani örnek alınması ve kendisine iktiba edilmesi hemen hemen imkansız. E, cinlerden olsa yine uyuşma, uyuşma sağlanamaz. E, cin yani ateş gibi uçar kaçar, rüzgar gibi bir orada bir burada yani cinle nasıl bağdaşacaksın? Ne, ne kültürün uyar, ne bir şeyin uyar, ne yediğin uyar, ne içtiğin uyar, ne evlendiğin uyar hiç şey uymaz. E, hayvan cinsinden olsa hiç anlaşmak mümkün değil. Kendi cinslerinden bak bizim gibi insan olması, bizim gibi yemesi, bizim gibi içmesi, onun için de buyuruyor? Benim gibi yiyin, benim gibi için bak ben insanım, yeme ihtiyacım var, içme ihtiyacım var. Hatta beşeriyet gereği büyük abdesti, küçük abdesti çıkma ihtiyacım da var. Tabii Resulullah Efendimiz'in büyük abdesti, küçük abdesti temizdi. Bizim gibi değildi, toprak onu hemen yutardı, mis kokar. Onlar ayrı dava, onun kasayisi çok, onun özelliklerini saymaya kalksak e, ömrümüz yetmez. Amma velaki bizim gibi beşer olmak kasebiyle işte abdest nasıl bozulur, hangi ayakla kalaya girilir, hangi ayakla çıkılır, nasıl oturulur, nasıl taharet edilir nasıl temizlenir. Efendim ta İslam'da ayıp yok yatak odamıza kadar eşlerimizle yaptığımız cinsi münasebetlerimizdeki efendim şekillere kadar hepsi sünneti seniyete yer almış, kitaplarda yer almış. Bütün bunlar neyin getirimleri? Kainatın efendisinin bizim gibi bir insan olmasının... Ve bizim zaruretlerimizin onda da bulunmasının bir getirisi olarak önümüzde binleri aşkın, dört bini aşkın sünnetler serisi manzumesi halinde duruyor. E demek ki ne büyük nimet ki o bizim cinsimizden olarak insandan gönderilmiş yetlülülüğün hayatı. Allah'ın hadlerini okuyor size. 6666 alt küşürü istilaflı olabilir. Bütün Kur'an hadleri ortada. Bu kadar âti kerime Muhammed Mustafa ile geldi bize sallallahu aleyhi ve sellem. Efendilerimizden çok yani önemli bir e, kelamların hepsi önemli de şunu hiç unutamıyorum. Çok dikkatimi çekmişti bu söz. Diyor ki: Allah'tan bir ayet getirmek. Bir ayet Allah Teala tarafından onun varlığını, birliğini delili olarak bizleri dünya ahiret saadetine götürecek bir rehber olarak bir ayet kim alabilirdi Allah'tan diyor? Kim alabilir? Şu anda bütün dünyanın bütün üniversitelerinin, bütün dekanları, profesörleri, poçetleri bir araya gelseler. Bak bütün dünyanın diyor. Hangi dilden anlaşırsalar, ortak dilde bulutsalar, konuşsalar. Hepsi kendi dilleriyle efendim bildiriler, sunsalar. Hepsi bir araya gelseler. Bilim adamları, kilim adamları, film adamları. Hepsi toplansalar vallahi Allah'tan bir harf alamazlar. Ama o Nebi Ümmi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kitabı getirdi bize. Ebedi mucize. Sonsuza kadar alamızda kalan bir Kur'an mucizesi bize ışık saçma devam ediyor, ölümüze dirimize yarıyor, ta bizi cennette de nurlandıracak o Hazreti Kur'an. Veznallayi kum, nuran mübina. Hazreti Kur'anla Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük ilişkisi var. Bir ayette Muhammed Mustafa'ya nur diyor, bir ayette Kur'an'a nur diyor, ikisi de nur. Onların nuruyla nurlananlar münevver ve aydın. Geri kalanlar düz yolda kaydın cinsinden adamlar. Kendilerini ne kadar da aydın saysalar. Kur'ansız nur olur mu? Muhammed Mustafa'sız nur olur mu? Nar olur. Yediğin nardan değil, yandığın ateşten. Şimdi, bu kadar iyiliğe karşı insan bu Kur'ana bu körlüğü yapar mı? Bu Kur'ana kulağa tıkar mı? Bu Kainat efendisinin sünnetlerine karşı gözünü yumar mı? Bu kadar sünnet düşmanı olur mu? Bu kadar ümmet düşmanı olur mu ya? Ben diyor Rabbim ne büyük iyilik ettim. Cehenneme girmeyin diye, yanmayın diye. Sonsuz hayatınız cennet olsun diye. Dünya hayatınızda da huzur üzere yaşayın diye. Bir peygamber gönderiyorum sizin iyiliğiniz için. Size ananızdan babanızdan çok acır. Size canlarınızdan daha yakın diyorum size. Bil İnananları çok esirgeyen, çok acıyan. Allah buyuruyor. Ben yarattığım kuluna kadar esirgiyorsam acıyorsam bir ismim Raufsa bir ismim Rahimse isimlerimi aldım taktım. Peygamberler arasından kimseye yapmadım aldım iki ismimi Muhammed Mustafa'ma taktım. Sallallahu aleyhi ve sellem o inananlara Rauf ve Rahim'dir diyor Tevbe suresinin son hatlarında. Böyle bir peygamber gönderilse daha ne iyilik arıyorsunuz ya. İnsan iyilik bilmez mi? insandan kör olur mu ya? Bu peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar onun hadislerine kadar kör sağır durur mu ya? Bu ilim meclisine, bu sohbetlere, bu derslere karşı bu kadar lakayt, bu kadar labali dinlesem de olur, dinlemesem de olur diye geçiştirebilir mi ya? Sen nereden öğreneceksin Muhammed Mustafa'nın haberlerini? Sallallahu aleyhi ve sellem nereden anlayacaksın onun ilimlerini? Nereden duyacaksın, öğreneceksin kardeşim ya? Romanla, filmle, kasteyle, dergiyle olacak iş mi bu? Bak buradan ağızdan alacaksın, sana ayet hadis okunuyorsan. O rasül ki diyor, ayetlerini okuyor onlara. Allah'ın ayetlerini. Peş peşe okuyor. Ve yücekim onları tertemiz ediyor. İşte... insan 80 sene, 90 sene, 100 sene yaşıyor. Şirk üzere. Allah'a ortak koşarak, putlara taparak. Haşa. Allah'ın sıfatlar sıfatları işaret ederek. Kimisi tümden Allah'ın inkar ederek. Kimisi ortağı var diyerek. Kimisi şanlı şerefine yakışmayan sıfatlarla onu vasf Haşa ve kelle. Teala. Ama... Ama... O Muhammed Mustafa geliyor... Ona bir iman kelimesi telkil ediyor. Bir la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sakın ha Muhammedur Resulullah. Siz la ilahe illallah bir şeye yaramaz. Hazikir olarak sadece la ilahe illallah dersin ama yüz başında Muhammedur Rasulullah eklersin. O yarar. Onu demek istemiyorum ama bir insan iman noktasında Allah'tan başka ilah yok ben onda varım ama Muhammedur Resulullah'ta Duruyorum, duraklıyorum işte e, sadece odur Allah'ın elçisidir, son peygamberidir, o geçmiş peygamberlerin sonuncusudur ve onların dinlerini ortadan kaldırmıştır. Sadece onun dini şu anda yürürlüktedir meselesine gelince ben onu düşünüyorum, taşınıyorum, biraz da kaşınıyorum. Cehenneme kadar yolum var, ne kadar kaşınırsan kaşın. Ha bu adamda iman olmaz. Allah'tan başka ilah yoktur demekle adam Müslüman olmaz. La ilahe illallah yeter diyenler zındıklardır kafirlerdir. La ilahe illallah yetmez. Onun peygamberi var Muhammedur Resulullah. Muhammed onun elçisidir. Allah onun adını kendinden ayırmamış. Sen nasıl ayırırsın? Cennette ayırmamış, arş halada ayırmamış, ezanda ayırmamış, hutbede ayırmamış, namazda ayırmamış, tahiyatta ayırmamış. Hiçbir yerde Allah onun şanını ayırmamış. Zikrini kendi beraber etmiş. Adım ile birlikte yazdım adını Allah buyurmuş. Celle celle Sen nasıl ayırırsın Muhammed-i La ilahe illallah'tan. Sen yanarsın. Milleti de yakarsın. Böyle yorumlar duyuyorum. Allah muhafaza buyursun. Küylerim diken diken oluyor. Yani Muhammed-i Resulullah de olur, inanmasa da olur. Allah desin yeter falan. ne yeter? Cehenneme girmeye yeter. Allah peygamber göndermiş. Ona inanmayanı kendine inanmasını kabul etmem diyor. Meyutta Resulü Zakatet'e Allah peygambere itaat eden ancak bana itaat etmiştir Allah buyuruyor. <gülüyor> Habibim şöyle onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizi iddia ediyorsanız, bu lafla olmaz, bana uyacaksınız diyor. İnanmayı da geçti, bana hakkıyla uyacaksınız diyor. Yuhbib kumullah, ta ki Allah sizi sevsin. Günahlarınızı bağışlasın da sizi tertemiz etsin ki cennete kabul etsin. Çünkü cennet temizlerin yeridir, leşlerin yeri cehennemdir. Peygamberi sevmeyen, peygambere inanmayan, peygambere uymayanın cennette yeri yok. Menzara keş Yolumu sünnetimi terk edene şefatim ulaşmaz buyuruyor. Onun için sünnet deyip geçilir mi? Hadis deyip geçilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, saymak, itaat etmek, ona uymak hafife alınacak bir şey mi? Bu nasıl birbirinden ayrılır? Onun için saygı değer dinleyenlerimiz hakikaten saygı dersiniz. Hakikaten muhterem denilecek insanlarsınız. Hürmetli insanlarsınız. Çünkü Allah ve Resulü'ne mümin ve müvehidlersiniz. Mümine ve müvehidelersiniz. Şu saatte Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem aşkına oturmuşsunuz. Rabbi'ül evvel ayının kutlamasına oturmuşsunuz. Tabii ki sevgilisini saygılısınız. Değerlisiniz, şereflisiniz. Şerefinizi Allah'tan ve Muhammed Mustafa'dan almışsınız. Nurunuzu Kur'an'dan almışsınız. Allah nurunuzu artırsın. Allah sall Celle Celaluhu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine onun minnetine, bak Rabbimiz onun ne büyük minnet olduğunu, ne büyük lütuf olduğunu bize anlatıyor. O nimetin kıymetini bilenlerden eylesin bak. Size ahitlerimizi okuyor. Sizi tertemiz ediyor. Neyle? İman ile. Ne diyoruz? Yüz senelik kaşerlenmiş gavur olsa. Şahinatın Efendisi ona ne öğretiyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyle diyor. İşte la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği anda yüz senelik kaşerlenmiş şirk üzere yaşamış Ölse cehenneme kütük olacak, odun olacak adam, bir anda anasından doğmuş gibi perdemiz günahkar günahlardan arınmış, günahsız bir hal alıyor. Çünkü El-İslam diyor bu makamla İslam kendinden evvel geçeni keser atar makas gibi diyor. Bugün Müslüman olan 90 yaşındaki bir gavur senden benden daha temiz olur. Çünkü bizim Müslüman olduğumuz epey tabi biz tabi hiç kafirlik geçirmemişiz elhamdülillah. İslam fıtratı üzere doğmuş büyümüşüz ama bayağı bir günahlarımız var. Bugün Müslüman olanın ise daha günahları yeni yazılacağından İslam ile sıfırlanıyor. Gördün mü nasıl temizliyor? İşte namaz getiriyor. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem namazı getirdi. Nasıl temizliyor o namaz? O beş vakit namazın temizleme hakkında. Çıkacak namaz kitabımız inşallah. Kandil günü mutlaka talep edin, ararsınız, bulursunuz. Orada bir bab var. Namazın günahları bağışlatması. Nasıl bağışlatıyor günahlar? Nasıl mağfiret oluyor? Nasıl kefaret oluyor? Namaz nasıl temizliyor? Hadis, hadis, hadis, hadis, hadis, hadis. Doldurdum. O kadar hadis-i şerif var. Okuyun bunları kardeşime. Namaz. Bak Mikail amca vefat etti, kabre gömüldüğü Gece bir kardeşimiz onu gördü. Çok güzel halde gördü, şehit olduğunu müjdeledi ona ve sürümleyeceğini müjdeledi. Öyle güzel bir rüya gördü onun hakkında ve ben de itikad ediyorum çünkü salih bir rüyadır. Gören de iyi bir Müslümandır, tehtü ehlidir. Dedi ona ki Mikael amca ne durumun var, nasılsın, iyi misin, oradan haberler nedir deyince cevaben dedi ki ne kadar hadislere uygun olduğu için tabi rüyayla din sabit olmaz ama İslam'a uyan rüyaları alır, alırız Efendi Hazreti buyururdu. Dedi ki burada bütün sorgu sual namaz üzerinde dönüyor. Namazdan cevap verdim ben rahat ettim. Ha, namazdan cevap veremeyen yandı burada diyor. E doğru diyor bunu Mikael amcanın öldükten sonra söylemesine zaten hücum yok Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hala hayatında bunu bu kadar hadis-i şeriflerde beyan et ama tabii ki rüyalar da kesirli oluyor etkili oluyor bak bunu diyen dinleyen duyan birkaç kişiler oldu kaç gündür elhamdülillah abdestin tutuyor yani namazını bırakmadan ciddiyetini almış sabah namazda kalkamayanların gözüne uyku girmiyor hakikaten ya bak görüyor musun adam mezara girdi bütün mesele namaza dönüyor diyor e doğru mu? Resulullah'a ilk sorulacak namazdır. Namazdan hesabı tamam veren, i namaz hesabını düzgün verenin diğer bütün amelleri düzgün olur. Diğerlerini karıştırmazlar, eşmezler, deşmezler. Üstten böyle bir teftiş yapıp geçerler, kapatırlar. Menfez-i namazdan durumu bozuksa, açık varsa, hesaplar bozuksa, ya kazalar varsa, ödenmemişler varsa bütün diğer ameller bozulur gider. Kim kurtaracak seni toprağın altında ya? böceklerle yılanlarla. O kitabı bir okuyan bir namazsız kalır mı? Zerre kadar imanı olan bu çıkacak kitapta o kadar hadisler yazdım. O hariç denen, efendim melekleri, o azap meleklerini, o yılanları, o çıyanları, o namaz kılmayanları, bir vakit namazı kazaya bırakanların o başına gelecekler. Yandı ocakları, kabirleri, mahşerleri. Ateş oldu. O kadar hadis yazdık orada kardeşim. Bu okunmaz mı şimdi? Çoluk çocuğa bu okunmaz mı ya? Kainatın efendisi geldi bizi temizlemek için geldi. Namaz bizi temizliyor. Abdest bizi temizliyor. Taharet bizi temizliyor. Kusul bizi temizliyor. Namazsız, abdestsiz, kusulsüz. Nasıl temizleneceksin kardeşim ya? Bak Allah diyor iyilik yaptım size peygamber yolladım. Kötü mü yaptım yani? E, ya Rabbi tabii ki ya moralimizi bozdun işte. Bu peygamber de geldi. Şöyle yanacaksınız, böyle yanacaksınız. Bizim de iştahımız kaçıyor ya e ne olacaktı yani hiç peygamber gelmese size cennet cehennem haber vermese azaplarla tehdit etmese siz böyle freni patlamış araba gibi tam gaz cehennemin dibine mi gitseydiniz varsa dünya yoksa dünya yerken içerken derken gülerken bir de ezra aleyhisselamı gördüğünüz anda bir anda canınızı teslim ettiğinizde evet kabriniz cehennem şükuru olsa ondan sonrası daha kötü ilk gece nasıl ondan daha kötü ondan sonra daha kötü sonsuz cehennemde yansanız daha mı iyi olurdu be İki günlük ömrüyüz, bak 60-70 senesi, 70'i geçen azdır benim ümmetimde buyuruyor. Ümmetin hasat zamanı 60-70 arası. 70'i geçen çok az çıkıyor, hep gidiyoruz, gideceğiz, ölüm var. Allah rızası için insaf edin. Kimseye acımıyorsanız bari kendinize acıyın. Mezarınızdaki ilk gecenizi düşünün. Sorgusu halinizi düşünün. Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. Kabirde sorulacak bu zatı tanır mısın? Ne diyeceksin? E benim peygamberim diyeceğim. Ne diyeceksin? Bakalım o benim ümmetim diyecek mi meselesi? Onun için Ebu Yezid el-Bastami Hazretleri kabre konduğu zaman gir şu anda ben Rabbüke Rabbin kim dedikleri zaman cevaba bak. Hizaya gel. Ben Rabbim Allah desem neye yarar? Sorun ona bakalım bana kulum diyor mu diyor. İşte bu Beyazıt-ı İşte işte bu sultan Arifindir, işte bu Silsilenin başıdır, işte Allah'ı bilenlerin padişahıdır. Hizaya gel. E sen, o sana benim ümmetim diyor mu bakalım? Onun için diyor sabah namazını terk edenler, melek nida ediyor horul horul yatanlar. Allah'ın meleği sesleniyor. Ya kafir, ey zararda adam, biliyor musun? Malın mümkün çoluk çocuğun yanmıştan beter bir zarardasın. Sabah namazı geçiyor. Güneş doğuyor sen yataktasın. Ve Resulullah'ı beri ümminke. Allah'ın peygamberi senden uzaktır. Allah'ın peygamberi ben bundan uzağın beriyim. Ben buna şahit ve şefaatçi değilim diyor. Melek sana böyle sesleniyor. Bugüne kadar duydun mu sen bunu bin Nidai? Duymadım Hoca Efendi. Ben uyanırken duymuyorum ki uyurken nerede duyayım? O zaman bu kitabı oku da şu namaz kitabını bir eline al da bir bak bakalım bir namaz kaçırabiliyormuş. Bak nasıl uykunu kaçırıyor o namaz. Namazın vakti geldi mi nasıl gözlerin fal gibi açılıyor. Nasıl kendini secdede, seccadede buluyor. Onun için kardeşler Allah lütfundan bahsediyor. Bak ve böyle Levela'yı geldi. Size nur geldi peygamber geldi. Bu kadar hadisler getirdi size ya yüzlerce hadis yazmışız o kitapta. E sizi o temizle neyle temizleyecek ya? Neyle gelsin peygamber beni temizlesin nasıl temizlesin seni ya? Namaz kıl diyor, kılmıyorsun, abdest al diyor, almıyorsun, secde yap diyor, yapmıyorsun. Peygamber ne yapacak sana ya? Ve yuallimumul kitab. Onlara kitap öğretiyor, Kur'an. Bak tefsir dersleri yapıyoruz. Bu trakansa. Allah'ın ayetlerinden okuyoruz, her hafta elimizden geldiği kadar. O peygamberin öğretileri bunlar. O kitabı o getirdi bize. O Allah'ın en büyük lütfu. Dünyanın hiçbir kimseye nasip olmayan ayetler ona indirildi. E biz, bize öğretti o. Bak beraber paylaşıyoruz, burada dersler yapıyoruz. Sen bu kitaptan nasibini almayacak mısın onun getirdiği? Bu talimden istifade etmeyecek misin? Vel hikmete. Hikmet öğretiyor. Yani sadece Kur'an değil, hikmet sünnettir. Hadis-i şerifler öğretiyor. E, Elâ niûtîtül Kur'an evimine hikmetimiz isteyi. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an verildi, iki kat fazla da hikmet verildi. Yani hadis. Onun için hadisler Kur'an ayetlerinden fazladır. Hadisle Kur'an'ın hiçbir farkı yoktur. İkisi de vahidir. Sadece fark Kur'an namazda tilavet yerine geçer, hadis namazda tilavet yerine geçmez, kıraat yerine geçmez. Sadece bu kadar fark vardır. Yoksa hadis Muhammed Mustafa'nın ağzından çıkan sallallahu aleyhi ve sellem her bir kelam hadis-i şeriftir. <Sessizlik> o kafadan keyfinden konuşmaz. Ne buyuruyorsa Allah'ın vahidir kendisine. Rabbinden bildiriliyor. O da size böylece terbiye etmiyor. Onun için yakında diyor sallallahu aleyhi ve sellem karnı tak, karnı tak sırtı sağlam. Bir tanesi koltuğuna diyor, dayanacak, nasıl biliyor bugünkü bazı, bazı hoca geçinen, hoca geçinen, doçan profesör etiketiyle beraber, hadisleri inkar eden, bazı midesi topları, o sırtı kalınları nasıl biliyor? Ebu Davud hadisi, kaynağıyla beraber, Ebu Davud'da, Kainat Adnı Efendisi ne zaman söylüyor bunu? E la yusiku, şeb'an, mütteken Yakında koltuğuna yaslanan karnı tok bir adam diyecek ki diyor "Ma vecdet nebi gida billah tevar ben Kur'an'da bulduğuma uyarım. Hadis madis tanımam." diyenler yakında çıkacak diyor. Ama hakkun alellah ihşuru ma ma daccal. Allah üzerine haktır diyor onları deccal beraber mahşere çıkaracak diyor. O hadisleri inkar edenler, bir de hacı hoca geçinenleri. Allah deccal la mahşere çıkaracak. Korkmuyor musun? Utanmıyor musun? Allah'ın Resulü'nden sana hadis geliyor haber geliyor da. Ben buna inanmam deme utanmıyor musun? Nasıl Müslümansın? Sünneti nasıl inkar edersin? Hadisi nasıl inkar edersin? Bana Kur'an verildi ki de hikmet ve sünnet verildi diyor. Bak Allah ayette ne diyor? Sadece Kur'an öğretir demiyor. Ve hikmete hadisler öğretir diyor. Allah Teala hadisi, hikmeti ve sünneti Kur'an'ın peşine atfediyor. Bunlar birbirinden ayrılır mı? Hadis olmasa Kur'an anlaşılır mı? Hadisler olmasa bugün kıldığımız namazın rekatını bile bulamayız. Vereceğimiz zekatın hesabını bile yapamayız. Bütün hadislerle bizim dinimiz bize gelmiştir. Kur'an anayasa gibidir. Teferruat hadislerdedir. Hadislerden çıkarılan hükümlerdedir. İcmah-ı ümmettedir, kıyası fukhadadır. Şeratın, İslam'ın delilleri derttir. Sen bu delilleri nasıl tek Kur'an'a indirirsin? Muhammed Mustafa'ya hainlik etme. Sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine, sünnetine hıyanet etme. Yazık olur sana. Hocayım diye geçirirsin, ilim adamı inkişmesine bürünürsün. Çıkıp Resulullah'ın ümmetine, Resulullah'ın sünnetini inkar ettirirsin. Yazık olur sana. Sana uyanlar helak olur. Yapmayın etmeyin. Herkesi dinlemeyin. Herkesin kitabını okumayın. Her hocanın vaazı dinlenmez derdi. Efendi babamız kutsesir olur. Herkesin kitabı okunmaz der. Neden? Seni dalalete düşürür. Yarın yandım Allah diye bağırırsın. İş işten geçer. Sünnete düşman olunur mu? Hadise düşman olunur mu ya? Allah diyor ne büyük iyilik ettim işte peygamber yolladım hadis öğretiyor size adam kalkıyor bunlar diyor bizim başımıza bela oldu diyor bunlar inkar ediyor. Yazık. Bak peygamber gelmeden ne büyük dalalette ne büyük cehalette ne büyük felakette ne büyük sapıklıktaydılar. Kız çocuklarını diri diri gömüyordular. Kadınlar efendim meta gibi alınıp satılıyordular. Efendim hiçbir hak ver kendilerine verilmiyor. Miraslar hiçbir hak verilmiyordu. Ondan sonra <gülüyor> tamamen horlanmışlar, dışlanmışlar. Toplumdan sayılmıyorlardı. Toplumun ferdi görülmüyorlardı. Köleler, işçiler, soy, soylu olmayan e, efendim, aileler ne kadar eziyetler içerisindeydi. Maddi manevi, diz boyu cehaletler. Ama... O ne büyük iyilik oldu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ne büyük lütfu oldu bize Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alemindir Mustafa. Hem şefi'ül müznibindir Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlere rahmet geldi ya. Alemlere ne demek ya? Melekler bile istifade etti ya. Bırak cinleri melekler bile istifade etti. Cebrail bile şereflendi Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nasıl şereflenmeyiz ya? Onun için... ...dünya ahiret şefaatçimiz... ...elimizden tutacak... ...yarımız yardımcımız... ...Allah'ımızın bize aracı koyduğu... ...vesilesi... ...bize uymamızı emrettiği... ...benim sevgimi istiyorsanız... ...habibime uyacaksınız diye... ...şart koştuğu... ...Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...onun için ne konuşacak az... ...sabahlara kadar konuşabiliriz... ...ama tabii vakitlerimiz o kadar yetişmiyor... ...ben, ben daha şimdi gideceğim... ...sabaha kadar fihristler çalışmalar yapacağım... Ta ki kandil günü namaz kitabımı sizin ellerinizde olsun diye kaç gecede uğraşıyorum ama yine bu sabaha kadar e, tabii ki yatamayacağım ve o fiiliste hazırlamam, baskıya yetiştirmem gerekiyor ki gideceğim şimdi. Yoksa sizle iki saat daha konuşurdum. Ama çalışıyoruz, eserler bırakmamız lazım. Fani dünya hayatından gitmeden evvel birkaç Müslümanın da duasını almak lazım. Onun için sizler de gayretli olacaksınız. Bu mübarek ay Muhammed Mustafa'nın ayında sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Mustafa'nın anısına bir şeyler yapacaksınız. Tanıyacaksınız, tanıtacaksınız, seveceksiniz, sevdireceksiniz. Şimdi kimse ben onu çok seviyorum diye lafla konuşmasın. Sevmek için şart tanımaktır. İnsan tanıdığı kadar sever. Tanımadığını nasıl sever? Yani ben bu kişiyi çok seviyorum. Çok seviyorsun anlat bakalım dedim. Bir mut mutlu tartar diyorsun. iki dakikada bir şey anlatamıyorsun. E şimdi hiç bir şey tanımıyor, hiç bir vasfını bilmediğini, deliğini bilmediğin, kendinden haberdar olmadığın bir insanı seviyorum demek de biraz güldürücü. Olur. Onun için, muhabbet marifete tabidir. İlla evvela tanıyacağız. Tanıtacağız. Çocuklarınızı diyor, benim sevgim. hubbe beyt, Ehli beyt sevgisi. On iki imam. Bu Ehli bizim imamlarımız. Değil mi efendim? Hazreti Ali Efendimiz, sonra onun mübarek oğulları Hazreti Hasan Efendimiz, onun kardeşi Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hüseyin Efendimiz, Onlar, <gülüyor> onların oğulları, bunlar hep bizim imamlarımız. İmam Zeynel Abidin. İmam Muhammed El-Bakır, İmam Cafer-ı Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali-ül Rıza. Değil mi? Bu imamlar, bu 12 imam böyle devam ediyor. İmam Ali-ül Tekrih, İmam Muhammed Nekrih, İmam Hasan Askeri, İmam Muhammed Mehdi vs. imamlar. O sonra Abdülkadir Geylani'ye geliyor. 13. Tabii tabi Şia onu kabul etmez ama bizim Şia ile alakamız olmadığı için bir Abdülkadir Geylani Ehl-i Sünnet imamımız on üçüncü imam olarak böyle bir Ehl-i Sünnet e, Resulullah'ın torunları Ehl-i Beyt İmamlar, devam ediyor. Şu anda da dünyada var bak mesela Seyyid Muhammed Malik Hazretleri yakında kaybettik. E böyle Seyyidler, Allah dostları, veliler, Resulullah'ın torunları ehl Beyt, bunların sevgisi ve kıraatil Kur'an, Kur'an okumak, Kur'an öğretmek, evlerde ocaklarda Kur'an okunması böylece bunları Resulullah vasiyet ediyor, emrediyor, bu sevgiyle yetiştirin çocuklarınızı terbiye edin buyuruyor. Evlerde, ocaklarda bunlar konuşulsun elizi. ya yazık değil mi ya? Yazık değil mi bu dizilerdeki bilmem kimlere hayran olmalar? Efendim bir iki şarkı yapanların posterlerini odalara asaraktan, o gençlerimizin beyinleri efendim... Yani hiç değmeyen ne kültürüne bir şey katkıda bulunabilir, ne dünyasına yarar, ne ahiretine yarar, her tarafına zarar olacak insanların, efendim sevgilerle ele bilhassa tamamen bizim kültürümüzün de dışındaki kafir, dinsiz, imansız gavurların, efendim popçuların, bilmem nelerin, yani isminde meymenet yok, isminde İslam ismi olmayan isimlere hayran olmalar, onlarla avunmalar, Efendim ya o gençler ya. Hey gidi Muhammed Mustafa'nın şefaatine muhtaç ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem. O kainatın efendisinin hakkında iki satır bilgisi olmayanlar. Yazık değil mi çocuklarına bunları öğretmeyenler. Yarın ondan nasıl şefaat bekleyecekler. Kabirde onlara eniş olacak yoldaş olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu benim peygamberim ne diyecekler ya. Onun için bu muharek ay bizim için büyük bir fırsat olsun. İnşallah. Yeniden hayatımıza bir başlangıç olsun. Yeniden Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem, onun doğuşuyla bir doğuş olsun. Evimizde, ocaklarımızda bir şeyler değişsin. Sevgiler asıl kaynağına dönsün. En çok sevilmesi layık olan zat kimse, en çok o sevilsin. Ondan fazla hiç kimse sevilmesin. Allah'tan sonra Muhammed Mustafa sevilsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak, canından çok sevmeyenin imanı tamam olmaz buyuruyor. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh değil mi? Ne sadık, ne mert, ne dürüst, ne doğru değil mi? Hiç yalanı, yanlışı, böyle yana bele, bükülmesi, kıvırması var mı? Ömer bu radıyallahu anh. Mertlikte, adalette alem olmuş, nişan olmuş. Kendi diyor ki ya Resulallah diyor, sen böyle buyurdun ya, evet, çok doğrusun ama ben sana bir ikrafta bulunayım. Buyur ya Ömer. Diyor ki ben seni Hesabımı, kitabımı yaptım. Karımdan çok sevebiliyor. Çocuğumdan çok sevebiliyor. Malımdan, mülkümden, hurmalıklarımdan, her şeyimden çok sevebiliyor. Baktım her şeyi, baktım ama canımdan çok sevemediğimi anladım ya Allah. Ben ne olacağım, benim imanım kamil değil diyor. Hazreti Ömer diyor bunu. Senin benim gibi da canımdan çok seviyorum diyor. Nasıl olsa lafta, ispat edeceği yok ya. Onun için bedavaya konuşuyor. O konuşmaktan da para alacak, vergi isteyecek olsalar onu da demeyecek. Ne diyor koca Hazreti Ömer? Ben seni canımdan çok sevemedim diyor. İtiraf ediyorum diyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen öyle efham yapma. Ya Ömer tamam o zaman sen idare ederiz. Sen çok hizmetin var falan demiyor. La ya Ömer. Eğer öyleyse senin imanın da kamil ve mükemmel olmamızı ya Ömer. Hazreti Ömer bu bu. Bu sözün karşısında titri titri titriyor, tüyleri diken diken oluyor. O anda o hali kendinde hissediyor, fark ediyor. Allah ona o hali veriyor ki diyor, "Allah ya Resulallah, lende elan ahbu iley men nefsih." Ama şu anda ya Resulallah öyle bir hal kazandım ki, "Vallahi sen bana canımdan da sevgili oldun." diyor. Bunu diyen Ömer var ya, bunu ispat etmeye hazırdır. İşte o anda Allah'ın Resulü canını ver benim yoluma dese seve seve canı fedadır. Yoksa bizim gibi canımdan çok seviyorum. Hadi Allah yoluna dendiği zaman ne canını ve uykusunu bile veremeyenler, istirahatinden bile veremeyenler, Allah Resulü'nün yolunda hiçbir hizmet veremeyenler. He, biz nasıl ispat edeceğiz ya? Nerede can ya? Hemen kıvırmaya başlar. Ben daha küçüğüm de bir büyüğüm var onu alsanız falan diye. Hacı Bayram'ın müritleri gibi, bir buçuk müridi kaldı, vadi dolusu boşaldı. Tabi, dava delilsiz olur mu? İşte böyle olur. Elan ya Ömer diyor, Resulullah tasdik ediyor. Sen yalan konuşmazsın ya Ömer, nasıl gideminde doğruyu söyledin, canımdan ileri değilsin dedin. Şimdi de doğru söyledin, canından da çok sevdiğinde sadık oldun. Şimdi imanın kamil oldu ey Ömer diyor. Biz neredeyiz be? Bizim Resulullah'a imanımız nerede? Canından ileri geçecek de imanı kemal erecek. Nerede be? Ey beni canı gibi seven ümmetim. Hem seve canı gibi her sünnetim diyor. Beni diyor canı gibi seven ümmetim. Ki canından ileri sevmesi gereken ümmetim. Ne kadar seviyorsun Rasulullah dendiği zaman canımdan çok demesi gereken ve seven ümmetim. Ama bunun ispatı nedir? Her sünnetimi de canın gibi sevesin diyor. Onun sünnetleri, dört bine aşkın sünnetleri, bugün maalesef Müslüman geçinen, İslami camia cemaatleri geçinenlerden bile sünnete düşmanlık eden, sünnete hor bakan, sünneti hakir gören ve sünneti zevaid, fuzuri işler diyen ve o sünneti uyanlara da böyle yan yan bakan, hor hakir bakan insanlar var. Acaba Muhammed Mustafa onlara sallallahu aleyhi ve sellem mahşerde nasıl bakacak? Onun için sünnet terk edilir mi? Sünnetten ayrılınır mı? Ehli sünnet ve cemaat yoldan ayrılınır mı? Bu <gülüyor> işlerle olur mu? Bunun alameti nedir? Canı gibi her sünnetimi sevecek diyor. Bizde nerede bu? Bu ispat nerede bizde? İnşallah ölmeden Allah kamil iman nasip eder. La <gülüyor> emine hadukum. Hadis-i şerifinin izahı olarak. Felâfüm men künne ve cedde iman. Üç şey bulunduran, kendinde üç şey bulunan İmanın tadını tatmıştır diyor. Buna baktığımız zaman da biz henüz imanın tadını tatmış gibi görünmüyoruz. En yekunallahu ve resuluhu habbe ileyhi bimma Bir adama Allah ve peygamberi, bak peygamberi kendinden ayırmıyor. Bir adama Allah ve Resulü onların dışındaki her şeyden buna canı da dahil olmak üzere daha sevgili gelmeyecek. İmanın tadını tadamaz diyor. Allah ve Resulü daha sevgili gelecek ne demek? Onların tarafı tercih edilecek. Canınla bile karşılaşsalar onların tarafı tercih edilecek. Allah ve Resulü sevgisi ağır basacaktı. <gülüyor> onun bunun keyfi için, onun bunun hatırı için, desinler beğensinler için vesaire, Allah'a itaattan kaçanlar, Peygamberi sünnetini terk edenlerin burada nasıl nasip olabilir ya? Ben يُحِبَّ الْمَدْ لَا يُحِبُّ Kişiyi ancak Allah için sevecek, sevdiğini Allah için sevecek, kızıyorsa Allah için kızacak, nefsi için hareket etmeyecek, Müslümanlara şahsi için gütmeyecek. Sevdiğini Allah için sevecek. Böyle numaradan ben bu adamı çok seviyorum, Allah için seviyorum ama Allah için seviyorum diyorsun ama numaradan diyorsun. Çünkü neden? O adam senin canını istemediği bir şey söylese adamı sevmiyorsun. Halbuki adam belki de doğru söyledi ama senin işine gelmedi. Ne olacak şimdi? Allah için seven böyle mi yapar? Ben Gözü bakarak canlı canlı cehennem ateşine itilip atılmayı, böyle dünyada ateş yakmışlar, demirleri eriten o potalar var, kaç metreden yanına yanaşamıyorsun, pota demir kıpkızıl olmuş. O ateşten potaya seni yanaştırmışlar ve atacaklar. Sen bunu nasıl istemezsin, nasıl istemezsin, nasıl direnirsin, nasıl ayak sürtersin, nasıl feryat edersin, atılmamak için ne gayret gösterirsin. İşte imandan sonra kafirliğe dönmeyi de böylece terik görecek diyor. İmanın tadını bu üç şeyi bulunduranlar kadar. Yoksa adama gavur olursun böyle deme diyor. Aman alsam da olur diyor. Tövbe ya Rabbi. Ayeti hadisi inkar ediyor. Bir şey söylüyorsun İslam'ın emrini inkar ediyor. Bunun zamanı geçti, bunun zemini geçti. Kardeşim imanı inkar etme bak kafir olursun diyorsun. Adam kafir olmayı hiç kötü bir şey gibi görmüyor. Allah muhafettir. Kadının birisine dediler yahu, <gülüyor> efendim hanım düğün yapacak kızına telli duvak erkekler karışık falan hani İslami usullere göre hani böyle kızın açık maçık olmasın vesaire şöyle bir düğün e, İslam'a göre sünnetizlere bir düğün falan dediler. Kadın da kapalı. Hatta efendiden duydum ben çarşaflı dedi. Ne diyor biliyor musun? Cavur olmama da mal olsa dedi çocuğumun mürüveti bir kere yapacağım dedi. Cavur olmama da mal olsa. Bu kadar mı basit be? Bu kadar mı düşük be? Allah Resulü'nün sevgisi, bu iman, bu İslam. Bir çocuğunun, bir gününün, bir gecenin, bir doğum gününün, bir kutlamanın, bir bilmemnenin keyfine feda edilecek kadar. Bu kadar mı basit? İşte o zaman, işte o zaman sen tat bekleme, sen tuz bekleme, sen bir şey bekleme. Allah Resulü'nden şefaat bekleme, yardım bekleme. Üç şey. Şimdi Muhammed Mustafa'ya sevgi gösterme ayıdır. Şimdi onu candan ileri geçirme anıdır. Bakalım sevgilerimizi ne kadar ispat edebileceğiz? Bu ayda ne etkinlikler yapabileceğiz? Muhammed Mustafa'nın anısına sallallahu aleyhi ve sellem kimlerle konuşacağız? Kimlere tebliğ yapacağız? Kimlere onu tanıtacağız? Kimlere efendim onunla ilgili konular, sohbetlerden haberdar edip bu frekanslara yönlendireceğiz? Efendim <gülüyor> bu hususta kitaplar okutturacağız. Ve kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine ermek ve onun en hayırlı ümmeti olma şerefine nail olmak için iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek şartları hakkında ne faaliyetler yapacağız. Bunları Allah da görüyor, Resulü de görüyor. Allah görüyor zaten herkes biliyor da peygamber ölmüşlerden görüyor. Demesin kimse Muhammed Mustafa yaşıyor. O sabah akşam bütün ümmetinin amelleri ona arz ediliyor. Kendi şöyle buyuruyor: "Tür azu aleya malikum. Sabahül müsa. Benim ruhum ölmez. Kabrimde bedenim kürüm Peygamberlerin cesedini yemek toprağa haramdır. Haramın alellazın tekül ettiği limbiy. Tür azu aleya malikum. Sabahül müsa. Her sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor." iyiliklerinize hamd ediyorum kötülüklerinizi görünce çok üzülüp Allah affet diye istiğfar ediyorum. Beyim ve cettim Allah'a rahmetullah. Beyim ve cettim istiğfardu lekum buyuruyor. Onun için Allah Teala estaezu billahi ya nebi ey nebi zişan inna arsalnake shahiden ve mubessiran ve nedira Biz seni şahit olarak gönderdik. Yeni Türkçede tanık diyorsunuz. Görmeyen şahit olur mu? Konuya vakıf olmayan, haberdar olmayan, görgül tanığı olmayan şahit olur mu? Ben seni şahit olarak gönderdim diyor. İman edip amel-i salih işleyenleri cennetle, cemalimle müjdeleyici. İnkar edip isyan edenleri azabımla, gazabımla uyarıcı. Ve da'iyen ile Allah'ın izniyle, emriyle, kolay etmesiyle, muvaffak etmesiyle, kulları Allah'a çağırıcı. Ve sıracen münira, şirk, kafirlik, münafıklık ve bütün günah karanlıkları, atan aydınlatan, ortalığı parlatan, bir kandil olarak gönderdik diyor. Tabii ki şahidimizdir. Siz amel edin Allah da görüyor, Resulü de görüyor. Ey dinleyenlerimiz, siz Muhammed Mustafa anısına sallallahu aleyhi ve sellem göşün faaliyet gösterin. Onun sevgisiyle yaşayın, yaşadın. Tanıyın, tanıdın. Bu vesileyle tabii, canım istiyor sabahlara kadar değil, aylarca konuşayım. Ben belki de konuştuklarımı toplasan Resulullah hakkında ayları da bulmuştur, yılları da bulmuştur. Allah şefaatine nail eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Allah Teala onun sevgisiyle yaşatsın, onun sevgisiyle öldürsün. Onu methetmekten ayırmasın. Onun metedicilerinin en hakiri, en e, efendim, basiti, en rezili, en düşüğü benim. Bunda şüphem yok. Onu meteden çok büyükler var ama tabii onu methedenler de medhinden acizdirler. Çünkü kimse onu hakkıyla metedemez. İsmet babamızın buyurduğu gibi ne mümkün vasf olunmak ol habibi ana vasıf Allah kadir kim tarif edecek Muhammed'li savayı diyor onu en iyi tanıyan tanıtan ancak en yakını Hazreti Allah'tır diyor biz tabi bizim haddimize düşmüyor ama ne yapalım elimizden geldiği kadar da vazife yapmamız gerekiyor onun şairine güzel söylüyor değil mi senin nuru cemalinle bütün alem ziya olmuş ne haddim seni medh etmek ki meddâhin hudâ olmuş diyor. Sana mı düştü seni methedeyim? Ey Allah'ın Resulü seni metheden zat bizzat Allah olmuş diyor. Allah'ın ettiği zatı benim gibi kullar nasıl methedecekler? Ama böyle diyerek de sıvışmayacaklar tabii. Elden gelen gayreti gösterecekler. Size de düşen gayretler var ben hoca değilim, vaiz değilim, hatip değilim. Diyerekten kurtulamazsınız. Sizler de nice insanlara vesile etsiniz inşallah. Çevrenizde bu kadar insanları. Mevlüt kandilinde, mevlüt gecesinde, bu frekanslardaki sohbetlere, konulara ve bu hafta, hatta bütün bu ay, Muhammed Mustafa hakkında sallallahu aleyhi ve ne programlar olacak, ne etkinlikler, ne konular, bunları dinleyerek, dinleterek insanları bu hususta inşallah e, haberdar ederek kainatın efendisine karşı sallallahu aleyhi ve sellem bir vazife yaparsanız, Tabii ki onun şefaatine siz muhtaçsınız ben muhtacım o bize bizim immet etmemize tanıtmamıza tanımamıza muhtaç değildir onun için Allah teala bu mübarek ay Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem daha ziyade yakınlık kesbetmeyi şefaatine immetine dahil olmayı nasip eylesin diyoruz <gülüyor> geçen seneler tabi daha sıhhatli olduğum dönemler sesimde daha müşahid olduğu dönemler her geçen seneler yaşlanıyoruz tabi ki Bundan sonra daha gencelip daha iyi olacak halimiz yok. Zaten belirli hastalıklarla elhamdülillah devam ediyoruz hayatımıza. Bu itibarla evvelki senelerde yaptığımız şeyler daha canlı olmuş olabiliyor. Evvelki sohbetler daha bir uzun da olmuş olabiliyor. Görüntülü olarak da bu sohbetlerin alınmış kayıtları bulunabiliyor. Birkaç sene evvelkiler bu itibarla sizlere Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem anısına, Resulullah'ın anısına diye basılan e, bir cd ve kaset olarak isteyen de bulabilir cd olarak da isteyen bulabilir Resulullah'ı sevmenin alametleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum diyoruz sevmeliyiz, sevmek iman şartı her şeyden çok sevmemiz lazım ondan fazla şunu seviyorum desek imandan çıkarız, o zaman bu sevginin ispatı lazım bu sevginin alametlerini bulundurmak ve barındırmak lazım bu alametlerle ilgili bir sohbet yapılmış bu çok önemli, 85 dakika bu sohbet tabi bu konuların hepsini ben burada şimdi işleyeyim. işleyeyim 3-4 saat sürüyor toptanı sabaha kadar. Burada kalırız. Bu alametlerden olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alameti. Sünnetine uyma meselesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kararlarına, hükümlerine boyun eğme meselesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sevmenin alametlerine biri olmak üzere sıkıntılara ve belalara katlanma meselesi. Ondan sonra onu çok anma ve met etme, ondan bahsetme, salavat aleyhi getirme meselesi. Ondan sonra onu sevenlerin, aşıklarının bazı kıssaları onları zaten okuyup dinlediği zaman insan onları duyduğu zaman kendisinin ne derece e, yavan kaldığını, lafta kaldığını anlayaraktan çok mahcup oluyor. İlla dinlemek lazım. Ona gösterilen aşk ve muhabbetlerin örnekleri. Böylece onun hürriyetini, şemailini bilme meselesi bunlar hep e, bir sohbette Resulullah'ın anısına basılmış olan ismi Resulullah'ı sevmenin alametleri sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu size tavsiye ediyorum. Allah rızası için tavsiye ediyorum. Muhammed Mustafa'nın aşkı için tavsiye ediyorum. Yoksa sizin bunu almanızdan Allah Muhammed şahit olsun ki benim cebime para girecek değil. 20 tane alsanız fazla girmez, 2 tane alsanız eksik girmez. Benimle alakalı değil, ben bunların teliflerini devretmişim. Ben bunların satışıyla alıcıyla uğraşmıyorum. Allah peygamber şahit olsun diyorum. Ama Muhammed Mustafa'nın anısına konuşmuşum. Bu kadar sohbet yapmışım. Tabii ki dinlensin istiyorum. Her dakikada her şeyi burada konuşamıyorum ki vakit yok. O zaman bunlar dinlensin. Resulullah'ı sevenler dinlesin. Alametleri mutlaka öğrensin. Sellerinde ne kadar alamet varmış, ne kadar eksikmiş onları. Telafi etsin, tedarik etsin. Herkes çaresine baksın. Resulullah'ın huzuruna gidiyoruz. Kabre gömülür gömülmez bu zatı tanır mısın? Sorusuyla karşılaşacağız. Şöyle rahatlıkla bu benim peygamberim diyebilelim, o da bu benim ümmetim desin. O zaman bu ay hakikaten dolu dolu geçsin. Ondan sonra, tabii bunlar evvelce yapılmış. İyi ki yapılmış. Bak şimdi ben bunları yapacak halim yok. İyi ki konuşulmuş. Allah Teala Hazreti nasip etmiş, muvaffak etmiş, Muhammed Mustafa'sına bağışlamış. Sallallahu aleyhi ve sellem, Rabi'ül evvel ayının başında bulunuyoruz. Kandili Şerife <gülüyor> bir haftamız kaldı. Rabi'ül evvel ayının üstünlüğü ve Muhammed Mustafa bu, bu kasetin adı Rabi'ül evel ayının üstünlüğü. Onun doğduğu ay hürmetine Rabi'ül evvelin çok büyük şefaati, bereketi var. Ha, şimdiden başladı. Girer girmez mübarek ay bir bereket, bir feyiz, bir tecelli, ümmet rahmete boğuldu ya. Rabi'ül evel ayı ne demektir? Bizim kurtuluş ayımız ya. Cennete girmemiz, Allah'ın cemali görebilmemiz, bütün nimetlerimiz Rabi'yle bağlı. O doğdu da bunlar oldu. Onsuz ne olacak? Ya, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Allah Teala sevdim diyor, neyi sevdim? Beni bilenler olsun sevdim diyor. Ben tek, tabii teklik bana mahsus ama istifade edenler olsun diye sevdim diyor. O sevgiden Muhammed'imin nuru oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Muhammed'siz sallallahu aleyhi ve sellem sevgilerden ne fayda diyor. Ya Allah adına olmayan sevgiler, o Muhammed Mustafa'nın sünneti yolunda, onun getirdiği prensipler, kaideler doğrultusunda olmayan muhabbetler, kuru kuruya sevgiler, dostum mostum geyikleri bunların hepsi, daha değil mezara dünyada da menfaatler çatıştığı zaman, Birbirine silah çekecek kadar düşman olurlar. Sevgi Allah ve Resulü için olan sevgidir. Geri kalan sevgiler boşunadır. Evet, bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en çok seven ümmetlerinin sonradan geleceği ve Mevlid kandilini kutlama hakkında çok önemli bazı Vehhabi görüşlü kişiler, işte bunlar uygun değildir, bu kandil geceleri kutlanmaz, işte Resulullah'ın doğum gecesi kutlanmaz gibi safsatalar, hurafeler uyduruyorlar dış akımlardan etkilenerek, efendim özellikle Osmanlı ecdadımızın ve bu Türk milletinin İslam ile şereflendikten sonra çok güzel gelenek görenek ve örfler getirmişlerdir. Bunlardan en mühimi ve en büyüğü Mevlid gecesinin kutlanmasıdır. Tabii ki Arap aleminde de kutlanmaktadır. Ancak şu anda maalesef Arap aleminde e, bizler kadar canlı geçmemektedir birçok ülkelerde. İnşallah onlar da yeniden akıllanırlar, doğruyu anlarlar ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem anısıyla ferahlanırlar. Mevlid kandilini kutlama hakkında alimlerin beyanları, görüşleri, bütün bu hususlardaki ilimler e, Rebiyül evvel ayının üstünlüğü, bu mübarek ayın üstünlüğü ile alakalı bir sohbettir. 72 dakikalı hem görüntülüsü isteyen görüntülü olarak isteyen kaset olarak bunları dinleyebilir o sonra en mühimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anısına ve hatırasına peygamber sevgisi olarak e, basılmış bir sohbetimiz 92 dakikadır bunları topluyorum bakıyorum 4 saati falan geçiyor e tabi bunlarda nefet kadar ilimler var Bundan hiçbirinde kafadan uydurma boş bir şey yok hepsi hikmet o Muhammed Mustafa'nın getirdiği kitap ve hikmet onların size aktarımları bunlar e bunlara ulaşmak lazım. Bunlar kurtuluş adresleri. İşte oturup, dinleyip, dinletip, değil mi efendim? Çalık, çocuk, o peygamber sevgisine zark olmak lazım. Şimdi, tabii ki bu sohbette de birçok konular işlenmiş. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin ismini anmaktan, zevk alma meselesi, salavat şerifelerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz edilmesi, bütün salavatlarımızdan onun haberdar olmasıyla ilgili konular, Ondan sonra geçmiş alimlerin, büyüklerin, Selefi Salihin'in Resulullah sevgisi, şifa Şerif'ten çok büyük eserdir, maddi manevi şifardır, Gaziyaz Hazretleri'nin şifa Şerif'inden bu husustaki konular işlenmiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl sevmişler, sahaben nasıl sevmiş, o sevgilerin örneklerini insan duyduğu zaman, yani hakikaten boşluğunu fark edecek. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zikretmenin ona salavat getirmenin adabı, edepleri yani insan gerine gerine sırtı yaslamış, ayağını uzatmış değil Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem mektep arkadaşı gibi falan peygamber peygamber diye bahsedilmez ya. Allah salli aleyhi ve Muhammed ve alâlihü ve Edepli olmak lazım ya. İmamı Malik Hazretleri diyor, arı soktu, öyle soktu ki diyor, kaç defa sokuyor diyor, hadis okuyor diye. Resulullah'ın huzurunda Mescid-i Nebevi'de hadis okuturdu İmam Malik Hazretleri Alimül Medine Radiyallahu an diyor o kadar arının sokmasının acısına bir kere kıpırdanmadı diyor Resulullah'ın huzurunda yani hadis okuyorum Resulullah'ın hadisini anlatıyorum nasıl kıpırdanayım dedi diyor. Edep lazım ya. Edep nispetinde inşallah himmet ve muhabbet faziletler gelecektir. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevenlerin ona kavuşması ve onu görmeyi çok istemesi ve rüyalarında onunla şereflenmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onların rüyalarına teşrifleri ve bunun usulleri, yolları Resulullah sallallahu de tabi. Nerede, nerede rüyayı bırak. Alenen görüşenler var. Yaka zaten, uyanıkken görüşenler var. Hala mı var? Vallahi hala var. Alenen. Resulullah'ın ruhaniyeti sallallahu aleyhi ve sellem. Teşrif ediyor ya. Görüyorlar, musafaha diyorlar ya. Ebu'l-Abbas'ın Mürsi Hazretleri İskenderiye'de yatar Mısır'da. Gittim ziyaret ettim Evliya'nın reislerinden. Ata Ataylal İskenderi Hazretleri'nin de şeyhi Ebu'l-Hasen-i Şahazeli'nin halifesi ne diyor? Vallahi şu elimle Resulullah'la eliyle musafaha ettim diyor. Kaç sene sonra? Resulullah'tan 600 sene, 700 sene sonra. Vallahi diyor, yemin ediyor Allah'ın dostu. Şu elimle Resulullah'la musafaha yaptım diyor ya. Ebul Ahsen-i Hazretleri derdi ki bir kere Resulullah'ı gözümden kaybetsem mi dinden çıkmış sayarım derdi ya. Bütün feyzimi kaçırırım derdi ya. O Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Canımızın canıdır, ruhumuzun ruhudur. Bütün alemler onun nurundan yaratılmıştır. O kaybolur mu ya? O kaybolmaz da sen ben kaybolmuşuz. Allah toparlanmamızı nasip eylesin. Şu mübarek geceler hürmetli, şu mübarek ahürmet. şu mübarek ayda gelen Muhammed Mustafa hürmetli. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sohbetin de sonunda bir aşırı şerif okunmuş tabi o zamanlar biraz daha rahat ve geniş imkanlar. 92 dakika peygamber sevgisi bu çok önemli. Bu sohbet çok önemli. Peygamber sevgisi adında efendim bunlar 3 e, seri halinde yapılmışlar. Bu mübarek ay münasebetiyle artık herkes elinden geldiği kadar dinlesinler, dinletsinler İnsanlara hediye ya hediye ne hediyesi ya? Götürüyorsun 1 kilo baklava götürüyorsun 3 kilo 5 kilo meyve yeniliyor, içiliyor, ondan sonra nere gittiğini demeye lüzum yok. Ama insana bir hediye olarak al kardeşim Rebiyül Ay'ın mübarek olsun. Peygamberimizin doğduğun hürmetine şunu bir dinle dediğin zaman adam bir dinle zaman vay anasını ya ben peygamber peygamber seviyorum meviyorum derdim ama bir de şu ayetler hadisler ışığı altında dinlediği zaman ne demekmiş sevmek acaba? Sevenler kimmiş acaba? Sevmenin alameti neymiş acaba? Şu mübarek ay bunun tam zamanıdır Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aşkına, sevgisine ve muhabbetine ısmarlıyorum. Ve bu mübarek ayın bütün ümmet hakkında yeniden rahmetlerin tecellisine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla gelen, hidayetlerin rahmetlerin, nurların bereketlerin, yeniden hepimizin evine ocağına, bütün dinlediğiniz her yerlere ulaşmasına vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ve böylece sizleri Rabbimize emanet ediyorum. Mevlüt gecesine kadar, inşallah Mevlüt gecesinde de, Yeniden sohbetlerde buluşmak üzere, tabi ertesi gün yine bizim cumartesi muğdat sohbetimiz devam edecek. İnşallah Allahu rahman. Allahü ve Teala, Habibi Muhammed Mustafa'sının sevgisiyle, aşkıyla, onun doğduğu şu mübarek ayda, yeniden ruhani kemalat ile <gülüyor> müşerref olmamızı niyaz ederek, sizlerden, rahmet-i ilahe olduğumuz Mikail amcamızın da ruhuna, bir kelime-i şehadet ve bir fatiha-i şerife, Hediye etmenizi ve bütün Geçmişemizin ruhlarına da böylece hediye etmeniz kemennilerimle El Fatiha itibar haber.